Bu mübarek gece Şaban-ı Şerifin ilk gecesidir. Hem cuma gecesidir hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayı girmiştir. Allah Teala hayır ve bereketlerine nail eylesin. Amin. Okuyalım duasını buyurun. Allahumme Allahumme fi, recebe, fi recebe, ve Şaban ve belighna Ramazan amin. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala aliyah sahibü ki Şaban Şerif'in faziletleriyle alakalı bir risalemiz var. Bu risale birçok meseleleri beyan eder. Sohbetlerde bunları bazı kere sıralı ders yaptık ama her sene aynı şeyleri tekrar etmek uygun düşmez. Onun için Hz. Mevlana'nın buyurduğu gibi bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ama seneler tekrar ediyor ve aylar tekrar ediyor. Faziletler de aynı tekrar ediyor. Bundan dolayı sizin eserleri e, okumanız lazım. Yani o ilimleri ben her sene aynı şeyi an, anlatmamam uygun düşer ama sizin her sene onu okuyup amel etmeniz de uygun düşer. Onun için sohbet farklı bir şey. Ama amel için ben size tabii tembihlerde bulunuyorum. Miraç'tan ders kaldı. E, Mekale-i Kutsiye Onları bitirmek lazım. İlk olarak... ...bulduk o kitabı. Geçen Miraç gecesi biraz okuduk bayağı. Üçte birini okuduk. İnşallah bitirebiliriz. Bu gece onu bitirmek lazım inşallah. Bitiremesek de hafta perşembeye kalır ama ondan sonra da yine cuma gecesine çatıyor Berat gecesi. Yani bu sene muazzam bir şey. Cuma gecesine çatıyor Berat gecesi. Dolayısıyla dersimiz zaten önümüzdeki hafta inşallah var. On sonra zaten Berat sohbeti var. O... O gece muhteşem bir gece. Onun amelleri çok. Şimdi benim size söyleyeceğim bu geceyle ilgili. Şaban Şerif Risalesinden efendim bir hadis-i şerif başlar koymuşuz. İlk gece olmak hasebiyle okuyalım. Enes İbni Malik radıyallahu teala ediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır bu kadar aylar içinden kendisine neyi ayırdı? Şaban ayını ayırdı. Femen azzama şehrer şehrane feket azzama emri Şaban ayına tazim eden, hürmet eden, değer veren, neyle? Tabii ki gündüz oruçlarıyla, gece nevazlarıyla en mühimi de nedir? Salavat şerifeyi Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed ve ala artırmakla kim kim Şaban ayına değer verirse o benim emrime işime ayıma değer vermiş olur. Peki nereye gidiyor şimdi? Ve men azzama emri kim benim bir emrime şanıma buyruğuma hürmet eder, tazım eder, değer verir. Yani Şaban ayında bir şeyleri artırmak lazım. Özellikle bu ne türden olsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı konularla olsun ki ee, bu benim ayımdır buyurduğunun bir farkı olsun. Bu da en çok salavat-ı şerif'e uyar diğer amellerin yanı sıra. Kim benim şanıma değer verirse kuntuluhu faradan ve duhran yawm el Ben kıyamet günde onun için ne olacağım? Hazır bekleyen bir ikram olacağım diyelim. Zuhur azık da azık yakışmaz. Hazır bekleyen bir ikram olacağım. Bu ne gibidir? Bir insanın bulu ermeden evet çocuğu ölse istenmez Allah paşa vermesin ama eğer ölmüş de olursa çok da fazileti var. Çünkü neden? E günahsız öldüğü için ne yapıyor? Anne babasına şefaat için Havz-ı Kevser'in başında bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte üç çocuğu ölen bulu ermeden e, e, onlar onu şefaatçi olurlar. İşte elinden tutarlar, cennete götürürler, havuzdan içirirler falan, birçok müjdeler beyan etmiştir. O zaman sahabe-i ikram e, rızvanullahi e işte iki çocuğu da ölene bu müjde var mı? Olur buyurdu. Bir tek çocuğu ölene de bu müjde var mı? Olur buyurdu. E peki birisi işte dedi ki ne akıllı adamlar. Birisi işte dedi ki hiç çocuğu ölmeyen var. Veya buluğa erdikten sonra ölürse bu müjde yok. E dolayısıyla Bulu erdikten sonra ölen çocuğu ölen çok oluyor. Ama buluvermeden e, çocuğu ölene bu şefaatçilik veriliyor. O zaman şimdi çocuğumuz, çocuk çoluğumuzun buluvermeden ölmesinde isteyecek halde değiliz. Zaten bunun bize isteğinde buyrulmuyor. Ama böyle bir kader başınıza geldiyse de teselli bahşetmek üzere böyle bir müjde vaat ediliyor. O zaman e, yoksa böyle bir faratu öncüsü sordular. Bu ne faratıkum Aleyhisselam? Sizden yani onlar öncü bekliyorlar çocuklar önceden ölenler. Eğer hiç ümmetimden çocuğu, e, bulu vermeden e, ölmüş çocuğu bekleyeni yoksa hani şefaatçisi, ben onları bekliyorum havuzda. Ben onların öncüsüyüm. Ben önce gideceğim, bekleyeceğim. E tabii ki kainatlı efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem öncülüğü şeye benzemez. Ama önden gidip bizi beklemesi büyük bir güvencemizdir. Ama burada da bir şart koşuyor. Yani o hadis-i şerifte geneldir, bu hadis-i şerifte özeldir. Benim emrime tanın edenlere kıyamet günü hazır bekleyen bir ikram olarak onları karşılayacağım. Şaban ayına bak bu gece giriyoruz. Kainat efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem dolu dolu geçirirsek bizim ne kadar güzel kitaplarımız var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı yani. Ne kadar güzel. Salavatlarla alakalı, ahlak ile alakalı vesaire. Bunlar amel edilir, zikredilir. Salavat-ı şerif artırılır. Ve böylece inşallah ee kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bizi karşılaması umulur İnşallah. Yine bir hadis-i şerifine ne buyuruyor? Şabanu şehri Şaban benim ayımdır. Tarahimallahu mena ani fi şehri. Ben benim ayımda bana yardım edene Allah rahmetiyle muamelesi. Benim ayımda bana yardım edene. Ne demek bana yardım eden? İslam'a yardım, Kur'an'a yardım, zikre yardım, medreseye yardım talebeye yardım, fakire yardım illaki bu yardım da para manasında değil, o manada da yardım amaç elinden tutmak yol göstermek, yer bulmak işte İslam'a hizmet etmek, insanları onun yolundan haberdar etmek bir kişiyi namaza başlatmak bir kişiyi haramdan kurtarmak benim ayımda bana yardım edene Allah Teala acısın Peki böyle bir dua peygamber duasıdır. Bu geri çevrilmeyecek bir duadır. Şaban ayında 13'ün kainat kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem yardımı artıralım. Nasıl yardım olacak işte. Onu anlatıyorum size. Genel manat. Namaz kılsan ona yardım. Kaza namazların varsa onları bitirsen ona yardım. Niçin? Seni kurtarmaya uğraşacak ya e senin borcun çok olursa o da zorlanacak. Kaza orucun bırakma, kaza borcun bırakma, zekattan varsa borçların öde işte, bunlar ona yardım. Ne dedi? Sahabeden birisi geldi, e, ayakkabısını mı getirdi ya da abdest suyunu getirdi, Kâinatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem ki, iste benden. Benden iste, ne istersen olur yani. Dua edecek. Dedi ki, e ''Essallûke murâfakâtı cennet.'' ''Ben senden cennette seninle komşu olmayı istiyorum.'' Adam sahabeden o zat çok uyanık. Yüksek bir şey istedi yani. Cennette senin komşuluğunu istiyorum. Şefaatini da demiyor. Komşuluk çok yüksek makam. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ben ki sana genel bir teklifte bulundum yani iste benden dediğime göre bunu da yani dua edeceğiz halledeceğiz. Ama e inni Sen çok secde yap da bana yardım et. Ne demek? Ben bu işi yapacağım, Allah'ın izniyle seni cennette yanıma komşu alacağım ama sen de çok namaz kıl, çok secde yap da bana yardımcı ol. E şimdi onun için yardımın bir manasında bu hadis de tefsir edebilir. Bunlar birbirini tefsir eder. Yoksa Rasulullah nasıl yardım edeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani vefat etmiş değil. Bizim anladığımız manada efendim ölü değil. Ama yardım etme imkanımız bir ümmetine yardım, ona yardım. Bir Müslümana yardım, ona yardım. İşte günahları bırakmak, ona yardım. Şimdi Şaban ayı geldi, Peygamberim'e sallallahu aleyhi ve sellem, benim de şöyle bir günah alışkanlığım vardı. onun mübarek ay ürmetine, şefaatine de nail olmak için, ben bu günahtan tevbe ettim desen, o kadar sevinir ki, ona o kadar yardım etmiş ve elini güçlendirmiş olursun. Sana dua ediyor ve Allah rahmet etsin, Acısın, rahmetiyle muamelesin etsin diye dua ediyor ve ben seni bekleyeceğim havzın başında içireceğim havzumdan Cenneti sıratı geçireceğim diyor ya Şaban ayında emrime tazım edenlere. İşte yardım böyle olur. İslam'ı daha ciddiye alacağız inşallah. Bu mübarek ayda sohbetleri kaçırmayalım inşallah. Ee, biraz yaz gelmesi, sıcak olması falan, günlerin uzaması, orucun zorluğu, Bunların hepsi bir arada olduğu zaman bir gevşeklik az oluyor. Sohbetler de biraz uzun sürüyor. Ondan sonra da çıkılınca geç oluyor falan. Bunlar biliyoruz. Ama ne yapacağız? işte sizde bulmuşken, meclis kurulmuşken bu ilham cemaatin hakkıdır. Bazı muhatabın hakkıdır. Onun için size geliyor bu anlatışlar. Bunlar da hakkını vermek istiyoruz. Ta ki ona göre kayıtlarda kalsın. Gelen ümmetlere de hizmet olarak kalsın inşallah şimdi onu da söyleyeyim bu arada bizim e, Ramazan Şerif'e kadar sohbetler devam edecek Ramazan Şerif'te efendi hazretlerimizden geçen gece elhamdülillah güzel görüştüm e, ve umre izni aldım 13'ündür ki size de bugüne kadar bir haber veremedim çünkü dedim efendi izin alamadım şimdi, izin alamayınca ben hareket edemiyorum e 13'ün şimdi e, Ramazan Şerif'te e, umre 1 Temmuz ile 15 Temmuz arası inşallah gideceğim ha bize dedin dedin de sonra da bize demeden gittin demeyin diye diyorum gelin diye demiyorum <gülüyor> gelin diye demiyorum ama hani ben de gideceğim dedim sonra da efendi Hazretleri de izin alamayınca bir süreç uzadı e şimdi ben size günümü söylüyorum 1 Temmuz'dan, 15 Temmuz'dan gidilecek. Bundan dolayı Ramazan Şerif'te sohbet olamayacak. 13 dişinizi sıkın 3-4 hafta daha sohbet var. Ramazan'da da iftarı yersiniz, çay, kahve, bir demlik daha hanım, sohbet yok. Teravihe kadar devam. Yakın bir cami ama teravihe yetişirsiniz. Ee, ama çünkü ben ondan sonra da gele, yani 15'ten sonra da Dubai'ye geçmem icap ediyor. Çünkü bu sene inşallah Şan-ı Şerif'i bize verecekler. Dolayısıyla orada da merasimler var. Ayın 23'ünde falan dünya çapında merasim var. Oraya geçmemi cevap ediyor. Dolayısıyla buraya geleceğim. İnşallah Kadir Gecesi'nde buluşuruz. Yani Ramazan'da sohbet olamayacak. Zaten size de sohbet etme lüzum yok yani Ramazan'da. Çünkü aşağı cami boş kalıyor. Sadece burası. Ancak doluyor. Çünkü sizin kemerler patladığı için iftarda ayağa kalkan az oluyor. Ayak kalkacak ki buraya gelecek. Dolayısıyla siz öyle yaparsanız ben de yaparım. Kısasa kısas. Hiç anlamam. Geçen Ramazan yine vesettim şey ettim. Yine aşağı cami açılmıyor. E niye? İşte iftar tabi insanlar birbirine davetli oluyor. Gidiyor. İftarda yorgunluk çöküyor. Hak veriyorum. Halbuki kendim de teravihleri kıldırdım ettim. Ama siz gelmediniz. Ben de gideyim. Ömreye madem efendi izin verdi. Gideyim orada dualar edeyim inşallah. Ramazan-ı Şerif Umresi Bukhari Hadis-i Şerif e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Umretun fi Ramazan ta'dil haccetemma'i Ramazan-ı Şerif'te bir umre benimle beraber yapılan bir hacca denktir. Ümreye değil. Benimle beraber yapılan bir hacca denktir. Ben sen öyle giderdim. Tabii birkaç senedir bu hapisler şeyler gidemedim. Ama hep Ramazan'da giderdim. Çünkü neden? Haçça gücüm yetmiyor, vücudum çekmiyor. O zaman Efendimizle beraber haç de. o de. Namazan da ömre yapmak. Bundan büyük eftal bir amel. Kainatın efendisiyle beraber haç yapmak. Bu nasıl bir şey? Hatta bir hanım e, geldi veda haçından sonra e, o da Bukhari Şerif'te var. Dedi ya Resulallah ben iki tane deve vardı. Birisiyle kocam sizden haça gitti. Öbür devede tarlayı sulama lazım idi ben de onunla gelemedim ama şimdi çok bir pişmanım üzülüyorum çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir kere aç yapabildi sonradan da vefat etti daha açından 80 gün kadar sonra 13'ün o kadıncağız sahabiye annemiz dedi ki ya Resulallah şimdi öyle bir şey kaçırdım ki telafisi yok yani Hani kocamı gönderdim bir deve ile öbür devede tarlaya kaldınca ben kaldım nasıl gidecek kadın yaya e ben bunu ne yapabilirim? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem git Ramazan'da umre yap. Ramazan'da umre yaparsan kaçırmadın. Aynı benle haç yapmanın tek çaresi Ramazan'da umreder. Bu Bukhari'dir. Bukhari'dir böyle kaynak çok kuvvetli yani. Çok tavlı kaynağımız şişman. Zayıf değil yani hadis. <gülüyor> Dolayısıyla zaten biz zayıf mayıf tanımıyoruz. Hepsi sahiptir. Ama Tabii kaynak belirtmemizde de fayda var. Bundan dolayıdır ki son kayıt tarihi 12 Hazirandır. Son kayıt 12 Haziran arkadaşlar işte pasaportur, masaport. Yetiştiren yetişiyor, yetişemeyen yetişememiz ama biz e, onu söylüyoruz. Şu anda bildirmiş oluyoruz. Burada da maksadımız nedir? Sohbet yani Şaban ayı ile bitecek. Ondan dolayı biraz daha gayret edin. İnşallah ramazan Şerif'te size tatil vereceğiz. <gülüyor> allah Teala tatil vermiyor ki. Ramazan'da zaten şeytanlarınız bağlı. Ağzınız burnunuz bağlı. Biz de koy verelim sizi. O kadar idare edersiniz bu benzinden. E çünkü ne yapacak? Ne günah yapacaksınız? Dokuda kadar zaten oruç. Ama ah işte bu oruç. Mesela. Şimdi o miraç dersine geçiyor oruç işte. Oruç ama nasıl oruç? Bu fuzunu konuşmalar orucu mahvediyor. Bunu şimdi ilan etmiş oluyoruz. Ondan sonra bu arada asil turlan gidilecek, asil turun e, telefonlarını bulursunuz. Yani ben şey şu anda burada yazılmamış, Siz onu buluyorsunuz herhalde. Yani bir dakika yine Efendi Hazretlerimizden ne izni aldım? Bukhara'ya izin aldım. O da Ağustos'un sonu. Benim mahkememden önce dönmem lazım. 11 Eylül mahkememmiş. 13'ün 30 Ağustos 5 Eylül arası 6 gün ee, onu da şimdiden söylüyoruz. Sonra çok gevşek alıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Sonra uç, çünkü uçak sınırlı. Oraya her dakika uçak yok. Oraya Mekke, Medine gibi değil. Ondan dolayı Abdülhalik Ucduvani, Kattesallahu aleyhi ve sellem, Arif Rivegeri, Mahmud İncir Fahnevi, Hacı Azizan, Seyyid Emir Külal, Şahı Nakşiment, Kattesallahu ve Ondan sonra Şehri Sebze geçiliyor. Derviş Muhammed, Hacı Emkeneki, Bunlar İmam Rabbani'nin şeyhleri silsilemizde bizim silsilemizde efendim onlar ziyaret ediliyor sonra Semerkant'e Ubeydullah Hazretleri ziyaret ediliyor böylece silsileden dokuz veya on mu bilmiyorum en az dokuz silsiledeki büyükler ziyaret edilecek İnşallah o da rüyada gördüm çünkü Efendimiz'e söyledim muvaffakat buyurdu o rüya üzerine efendim gidilecek bunu da şimdiden duyuruyoruz onun da yine asil turlan gidiliyor siz takip edersiniz her zaman da konuşamayabiliyoruz. Sonra araya Ramazan girer. Bir daha da ilan etmeyince mahrum olmayın. İsteyenler gelebilirler. Şimdi bu mübarek Şaban şerifle ile ilgili ben size iki e, hadis-i şerif lüat edeyim. Orucuyla bir de e, namazıyla. Bu gecenin namazı var. Yarınki günün namazı var. Ondan sonrakini haftaya konuşuruz inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem evet asil turun numarası da gelmiş 631-22-11 bunu da ilan ederler tekrar tekrar şeyden ama ramazanın şeyi çok az payı çok az 12 hazirana kaç gün var e işte 15 gün bir şey kalmış 631-22-11 Allah Teala en mühim mesele razı olduğu şekilde kabul eylesin Allah. razı olduğu şekilde nasip eylesin rızasına muvafık eylesin bütün mesele rıza rıza rıza evet Şeyh Hadisi Şerif Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. "Men şaban, şaban ayının ilk perşembesini tutarsa ve akra kemiz son perşembesinde tutarsa, kana hakkan 'ala Allah cennete rahmeti." Allah üzerine hak olur ki rahmetiyle onu cennete girdirecektir. Rahmetiyle o kulunu cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur. Allah kimse bir şey vacip edemez ama Mevla kendine vacip eder. Mevla bunu söz veriyor. İlk perşembe, son perşembe. Siz de diyorsunuz ki şimdi ilk perşembeyi tuttuk değil mi? He? Ya iyi, Uyandınız ha bayağı, uyanırsınız yani. Ya, i̇lk perşembe ne zaman? haftaya Çünkü bugün Recep'ten idi. Bugün Recep'ten idi. Şaban'ın biri yarın. Onun için önceki perşembe, son perşembeyi Ramazan'dan bir evvelki perşembeyi söylüyor. Yine bir hadise rivayet edelim. Çünkü bunu kaçırabilirsiniz. Çünkü haftaya bu kaçmış oluyor bu müjde. Onu rivayet ediyorum. Geri kalan siz Şaban Risalesinden okuyun. Yani Şaban ayında neler olmuş, neler olmuş bunlar okumazsanız bu faziletleri kaçırırsınız. Şaban Şerif Risalesini efendim elinizden düşürmeyin. Faziletleri hakkındaki hadis-i şerifler, rivayetler, alimlerin sözleri, şaban-i şerif is isimi, harflerinin manaları, bumbarek ayda günahlardan sakınmak, gecelerini ihya, e ondan sonra ayın yarılma mucizesi, bu ayda olması, salavat emrinin bu ayda inmesi. Anladın mı şimdi benim ayımdır? Niye buyuruyor? Çünkü salavat emri hangi ayda geldi? Ahzab Suresi 56. ayet kerime olabilir. Meşruat kelimesi ya Eûlûdînâ menû sallu aleyhi ve selimû teslimâ bu hiçbir peygamber hakkında nazil olmamıştır ve Şaban ayında şimdi nasıl demez ki Şaban benim ayımdır. Onun için salavat emri bu ayda gelmez. Ondan sonra Kabe'ye nazarı, Kıble'nin tahvili, Mescid-i Mescid Haram'a tekrar dönüşü amellerin bu ayda Allahu Teala'ya yükseltiliş, bir senelik amellerin arzı bu ay. Ete ona bakarsan kazalar, kaderler, takdirler, eceller, hepsi beraat gecesi. E, beraat gecesi, bu mübarek tam ortası. Onun için çok önemli bir mevsime giriş bulunuyoruz. Oruçların faziletleri, en fazla orucu bu ayda efendim sallallahu aleyhi ve tutması, diğer aylarla mukayesesi, nafile oruçların Şaban'da kazası. Çünkü geçen e, farz oruçlardan varsa, kadınların tutamadığı veya... Erkek de olur adam hastalanmış, iyileşmiş, hala da tutmamış. ya e yeni Ramazan geliyor. İyileştiği için de tutması lazım. Var üzerinde üç gün, beş gün veya yolculuktaydı tutmadı. Ruhsatla amel etti ama döndü de hala tutmadı. E Ramazan geliyor. E şimdi bu Ramazan geldiğinde mecburen Şaban'da bitirmek lazım geçmiş ay Ramazan'ın hesabını. Yoksa bu Ramazan kabul olmaz diyor hadis-i şerifler. Bu Ramazan kabul olmaz. Şimdi geldi geldi geldi adam. Geçen sene Ramazan'dan da yolculuğa gitmiş 5 gün 10 gün 3 gün 1 gün neyse ruhsatla amel etmiş tamam ama gelince bunu tutacaktı fakat tutmamış tutmamış tutmamış var böyle çok gevşek insanlar kadınlardan da çok oluyor böyle çünkü onların zaten tutamadığı günler mecbur olduğu için yolculuğa da lüzum yok ee, gelmiş bu Ramazan Şerif Şaban'da da bitirmemiş hesabını bu Ramazan, gir bu Ramazan girdikten sonra geçen Ramazan'dan bir güne niyet edebilir mi edemez her günü bu Ramazan bu sefer ne oluyor? Bu Ramazan oruç borcunu ödese bile kabul olmuyor bu Ramazan. Borcunu düşüyor ama sevap kazandırmıyor. Kabul olmuyor. Neden? Geçenden bir günü kalsa. Onun için hesabı tamamlayın. Yani geçen Ramazan'dan hesabı olan kadın, erkek, hasta, yaşlı. He ben zaten tutamıyorum. Fidye verdim. E tamam fidye verdinse hesabın kapanmış. E ne yapacak tutamıyorsun ki? O zaten bu Ramazan'da tutamıyorsun. O ayrı bir şey. Onu ayrı, yani bunları birbirine karıştırmayın. Ondan sonra... mübarek günleri, bir gün oruç, üç gün oruç... ...belirli oruçlar, belirli olmayan oruçlar... ...efendim, başında ortasında sonunda üç gün oruç... E, ...yambiz oruçları... E, berat gününün orucunun özel yeri... ...son pazartesinin orucu... ...ondan sonra ben tamamını tutmanın meselesinin hükmü... ...on sonra üçüncü bölüm sırf berat gecesi... ...o zaten... E, Gecesinde konuşulacak Dördüncü bölüm namazları Bunları okuyun siz şimdi ben bunu Er sene aynı şey mi anlatıracağız bana Okuyun mübargadan İşte ilk gece namazı ilk gün namazı 27. gece namazı Salih amelleri Kur'an-ı Kerim tilaveti Salavat-ı Şerifeler Zikire devam istifarları, Zekat masadakanın bu aydaki önemi Vesaire vesaire Evet Bunları okuyorsunuz kitabı Hemen Hemen bulunduruyorsunuz varsa hemen açıyorsunuz. Evet ilimleri gözden geçiriyorsunuz. Şimdi ben size kısaca efendim bu haftayla ilgilileri söyleyeyim, yine ben hatırlatmış olayım. Dergiye de yazmamışız. Herhalde geçen dergin sondan vardı. Hangi? Geçenki dergide. Ha çünkü bu dergide çıktığımda bunu da göremedim şimdi. Bunda berat gecesiyle ilgililer başlamış. Evet ne söylüyorum? Ruv'i an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme <Sessizlik> ennehu kâ'l kâinatın efendisinin buyurduğu rivadet ediyor. Ben sâme selâset-i eyyâmin eveli şâban. ı Şerif'in başından üç gün sizin tamamını tutacak haliniz yok gibi gözünüzden, gözünüzden öyle anlıyorum. Bayağı bir bu geceden başladınız gerilme. E şimdi üç gün yani perşembe ya cuma, cumartesi Eyvah çok da şey geldi ya Hanımla tam kahvaltı edecektiniz pazar Çoluk çocuk evdesiniz hanımla kahvaltıya çatıyor Vah vah vah Size mi acıyacağım ya Size mi acıyacağım ya Tutun siz ya Mübarek adam size ne acıyayım ya Oruç tutabilene acındı mı demek sağlıklı da Üç gün başından Mesela ne Münevzusatı Üç gün ortasından Ortası zaten nereye gelecek Berat yine Cuma'ya geliyor berat O zaman o nasıl oluyor Berat, sonu oluyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma olacak onda. Çünkü 13, 14, 15. Ve selat edemine Sonundan da üç gün. Artık onu Ramazan'dan evvelki üç gün. Ketebe allâhu lehu sevâbe seb'îne nebiyyâ. Yetmiş peygamberin sevabı kadar Allah ihsan eder. Yetmiş peygamber kadar. Peygamber olduğunu zannetme ha, sakın bu Başlarsın vahiy geliyor, vahiy geliyor demez. Sapıtma. Sevap ayrı bir şey, makam ayrı bir şey, mükafat yani. Yani onların sevaplarından hisse. Ve kâinaki münâvede Allah teala sevün amen. Allah 70 sene sıralı ibadet yazılır. 70 sene ömrün olsa, daha ben elliye zor geldim anca, Onun da çoğu boş geçti. 70 sene ömrün olsa, sıralı ibadet olsa, Şaban'daki bu dokuz gün oruçlan o 70 senenin tüm ibadeti yazılır. Ve imade-i dil getsene en mi mesele? O sene içinde de ölürse mate şehida. Şehitliği garanti eder. Bu çok önemli bir mesele. Onun için yani bir daha şabana kadar zaten beratta belli olacak dosyalar bize göre belli olmayacak ama Ezdrail Aleyhisselam'a göre belli olacak. Şu anda Ezdrail Aleyhisselam'da da dosyalar belli değil. Mevlada belli. Levi Mabuz'da belli ama Ezdrail Aleyhisselam'a bir senelik veriliyor dosya. Onun için bu geçen senenin dosyasını bilir. Bu şabberatta alacak bir daakinin dosyasını. Orada senin adın var mı yok mu? O zaman onu görür bir seneliği. Ama biz yine göremeyiz. Ama ölürse o seneyen şehit olarak ölür. <gülüyor> Rabbim cümlemize Allah'ım. Bizi şehitlik baklar. Şehitlikten aşağı günahlarımız affolması kolay bir şey değil. Allah'ım bize evvela şehit olma isteğini ihsan eylesin. Amin. Adam bir defa amin derken korkuyor şehit olacağım diye. Onun bir bir defa şehit olma isteğini ihsan eylesin. Amin. Amin. Bak. O istekten sonra ben sehelallahı şehadete bi sıdkın sahih müslüm hadisidir. Eğer sadakatla şehit olmayı Allah'tan istiyorsa bellegavullahu min azizle şuhade ve immate alâ Yatağında da ölse mutlaka şehitler makamında olacaktır. Allah onu kesinlikle şehitlerin arasına koyacak. Yatağında da ölse. Dolayısıyla tabii ki Allah göstermesin, işgal olur, düşman tasallutu olur, Allah muhafaza Suriye'deki gibi bir durum olur Allah muhafaza etsin, yani birçok İslam memleketinde şu anda bu durumlar var tabi o zaman e, bil fiil, şehitlik de nasip olan insanlar var, ha bu zamanda yani e, cihat yok, kaza yok diye bir şey var mı? Cihat devam ediyor, el cihadu mazun kıyam kıyamet gününe kadar cihat devam edecektir buyuruyor şerif. ediyor mu? hiç duruyor mu? durmuyor yani ama tabi ki her insanın da bu cihatlara katılma imkanı olmaz. Ama sadakatla şehitlik isterse, e böyle de bir şehit olarak ödül müjdesi var bu oruçlan. Rabbim nasip eylesin, Allah onu yatağında dolayısıyla şehitler menzilesine çıkarır. Evet. Allah Allah. Bu da büyük bir müjde var burada. İlk gece mübarek, hem de cuma gecesi. Namazındayız. Allah Allah. olun. Ben evvel el eletimi Şaban, Şaban Şerif'in ilk gecesi bu gece kılarsa, İstediğe aşırta rekaten 12 rekat, her rekatla bir fatiha okuyor, 5 Allah okuyor. Yalnız ben bu rivati e, İmam Nesefi'nin, e, İmam Safurî'nin şeylerinden almışım ama, aşağıda İmam Muhammed İbni Hatı Hazretlerinden de bir nakil var, o çok büyüktür. O Gavs'tır. Muhammed'ül Gavs diye hükettir o. Bütün Şattariye tarikatı. Duydunuz mu Şattariye? Ya işte duymadığınız neler var. Şattariye tarikatı. Çeştiyeden zannedersem gelin. Çeştiye kolundan gelebilir. Şattariye tarikatı. Bu Muhammed'ül Gavs Hazretleri İbn-i Hattiruddin Hazretleri El Cevairul Hams diye bir eseri var. İdris Seyyid eser ondan almışım. Bu yusuf ebaniler Nebaniler bütün ulema evliya der ki onun ilimlerinin naziri yok. O çok riyazat ehlidir. Ona gelen şeyler ilhamat farklıdır. Onun rivayetine göre yine 12 rekat tutuyor. Yalnız ihlas 5 değil de 15. Bence Muhammed Muhattiruddin'in çok büyük bir velidir. O rivayetleri şey ederse, durumunuza göre hareket edin ama 15 okunsa rekatta çok daha büyük müjdeler var. Ama müjdesi nedir? Müjdesi nedir? allah Teala ona 12.000 şehit sevabı yazar. 12.000 şehit evet şimdi hadi harbe gidiyoruz desek dolu adam buluruz ama bu gece bu namazı <gülüyor> kılalım desek çok adam bulamayız onun içindir ki nefse bunlar çok zor gelir harbe de gitme falan merak ha bizim millet <gülüyor> silahı da bedava verirse, adam canını da acımayanlar var böyle maşallah bazıda namaz kılmaz harbe gider Namaz zor geliyor beş vakit diyor. Öleyim de bir kere kurtulayım diyor. <gülüyor> Allah adam öleyim de kurtulayım diye şehit mi olunur ya? O? Ama var yani böyle bizim var da çok. Yani diyorum beni ancak şehitlik bak ya tamam da namazsız şehit olamazsın ki bari farzları kıl be adam sen. Farzları kılmadan şehit mi olursun ya? Evet. 12 bin şehit cevap verir. 12 sene ibadet cevap yazar. O kadar müdür mükemmel mu? Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. 80 güne kadar da günah tarafı çalışmaz. 80 gün 80 sene değil ha. <gülüyor> Lafları doğru konuşun. Tercümeleri doğru yapın. 80 güne kadar. Bu da çok iyi bir şey. Ramazan'ı falan atlatıyorsun patıyorsun ya. Yani Ramazan'da bir günahsızlık hali de husule gelir. Onun için bence eee Muhammed İbn Hatibuddin Hazretleri'nin ilavesinde yani ondaki rivayette de ne buyuruyor? Amel defterine 10.000 bin hasene yazılır. Yani sevap 10 bin seyi günahı olsa silinir. Ondaki müjde sadece bu ikisi. Ama tabi birleştirdiği zaman baya bir yekün tutuyor yani. Çok büyük. Yükü tutturursunuz inşallah. Evet. Burada yarınki günle ilgili de e, namaz var. O mübarek namaz Şaban kitabının 267. sahibesine Enes radıyallahu anh ediliyor iki rekat kılınıyor nasıl <gülüyor> He? iki rekat kılınıyor bir fatiha okunuyor on kere ayetel kürsü okunuyor aralarda besmele yok namazda on defa ayetel kürsü okunuyor bir kere de şehit Allah okunuyor işte o şehit Allah'ı ezbere bilmeyince şimdi adam insan çuvallıyor yarına kadar bu şehit Allah ezberleyebilir misiniz nasıl yapalım ben size yine yani hiç açık kapı bırakmak istemiyorum ama yine gördüğüm şeyde gizleyemem. Hangi sureyi bilmiyorsa, fazilet varid olursa onun yerine ihlası yerim okursa bir de ihlas okuyayım bari ama niye böyle bari bari gidiyoruz ya? Niye böyle ya? Ya kadınlar bile bir kek yaparken bir malzemeyi eksik yapmıyor ya. İlla kabartma onu kabartma bilmez. E koyma kabartmayı bak ne oldu kek. <gülüyor> Kabarmadı işte. Ondan sonra rezil oluyor bir çıkarıyor. Aa bu kek misafire çıkmaz. Hiç e çıkmaz yani bu kek misafire çıkmaz. Bunun kabartmasını koyacaksın kardeşim. Eksik yapmıyor ya bir tuzun eksik bıraksan adam kadının suratına vuruyor yemeği. E bu işler böyle. Ha Mevla seni reddedir etmez inşallah. Ama niye bilmiyorsun? Estaizu billahi, bismillah. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaike vel melaike tuve ulul ilmi taimen bil kısma la ilahe illallah. huve el azizül hakim. Ne kadar? Ne kadar kolay ya. İki satır yani, bir buçuk satır ya. Bu zaten her namazdan sonra okuyoruz bunu. Meşhur. Her namazdan sonra okuduğumuz bir bu bizim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın birliğine dair en büyük şahitlik hangisi? Bu ayet. Kur'an-ı Kerim'de ki bütün kitap, 104 kitapta Kur'an'dan üstün olan yok zaten. Bütün vahiyler Allah'ın indirdiği kitaplarda demektir. En büyük şahitlik hangisi? Allah'ın birliğine. Şehid Allah. Bu mübarek ayet-i kerime efendim, burada da yazmamışız. Ha yazmışız. Ali İmran suresinin kaçıcı ayeti oluyor bu? 18. Tabi o namazdan sonrakilerde dualarım kitabında var. Onun bir duası var esas. Bir sene hizmet etti e, Allah'tan birisi. Ahmet Hazretleri'nin e, kapısında. Bir sene. Bunun faziletini sordu. Dedi ki bir sene hizmet et söylerim. Siz burada bedava söylüyorum size her şeyi. Bir sene onu hizmet ettirdi. Bir sene sonra dedi ki doldu efendim dedi rivayeti söyledi. Bunu peşine beyne ve neşedü ve, ve, ve Allah. Bu duasıdır. Peşine ne geliyor? İnne dine undallah İslam. Zaten peşindeki ayet odur orada bitiyor. O dua duaların kitabında da var. O Allah'ın bu şahitliğine ben de şahitlik ederim. Bu şahitliği de Allah'ın yanında emanet ederim. Bu benim Allah Rabbim katında emanetimdir. Bu adamın imanlı ölmesi kesindir. <gülüyor> Zaten bu ad yine Mevlana Haldi Bağdadi Hazretlerinden gelen nakillere göre güneş doğmadan dört kere bu duayla güneş batmadan da dört kere okunuyor. Niçin? Dört şahit yerine geçsin. Bu adamın da imanlı öleceği kesindir. Bu usta çok tarifatler yani yazmışım. Kaynaklarını da vermişim. Ama bu ad Bence ezberleyin. Ben bu ayetlerimi okudu okurum ki yani Fatiha, Ate'l Kürsi, Şeyde Allahu Ekulillahume zaten bunlar dünyaya inmek istemediler. Dediler ya Rabbim günahkar kullarına mı bizi indireceksin? Arşa tutundular inmiyorlar. tabi var hadisse, ravisi de kim? Ebayu Yûb Radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadistir bu. Meşhur. Arşa tutundular biz günahkar millete inmeyiz. Mevla'da burduk. o zaman size özel bir muamele yapsam nasıl olur? Peki, kim sizi okursa onu cennete koyacağım. Kim sizi okursa ne isterse vereceğim. Kim sizi okursa ne sılınırsa kabul edeceğim. Neler, neler, neler saydı işte. O zaman yani bu kadar müjde ya bize bağlanınca bizi okurlar. Okuyan çok olur diye inmeyi kabul ettiler. Çok önemli bir mesele o da, yani uzun bir var. Bu da 267 sayfada ama zaten siz... Kur'an-ı Kerim'den de şey edersin. Yalnız o dua falan yok ha namazda. <gülüyor> Namazın içinde dua mı? Olmaz. Hakime kadar ayet. İnnet geçmiyor yani. O öbür dediğim namazlardan sonra. Alakalıdır. Evet bu namazı yarın kılarız inşallah. İki rekat ya. Ama şey işte şeyde lausu var o da artık bizim de kulüvallahımız var diyorsunuz yani. <gülüyor> Allah kabul etsin. Kulüvallah az mı? Az mı? Sülütül Kur'an. Yemin etti Muhammed Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. En sahih kaynaklarda Buharisi'nde, Müsliminde, Kulü Allahat, Kur'an'ın üçte biri, üçte biri ya, çok sahih yani onun hakkında geri var. Evet, bu namazda kılana cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmedik nimetler verir, dünyanın istenmedik şeylerinden korur, rızgını genişletir, en büyük korku olan mahşer korkusundan emin kılar. Bunu da nazillili meşhur nazilli var ya Hazinetü'l Esrar kitabın sahibi Hocam Muhammed, Evet. evet. He. E niye bekliyor? Ben bir saattir başlamadım ki. <gülüyor> Sohbet başlayalım. Bir saat oldu mu? 34 EH <gülüyor> 1968 34 T-H-2019-68 t 2068, Lütfen burada isterseniz çizildi. Bakın burada mıdır yani? Bekletmeyin öyle arabaları belediye şunu Hemen söyleyin bana ya. Kul hakkı. Söyleyin. Yani sen öyle vurdurmadın şeyi Duymadım ben. Evet. Muhammed Hakkı Nazile Hazretleri Hazinetül Esrar isimli çok büyük eseridir. Evliya Allah'ın itibar ettiği bir eser. Onda bu hadis-i şerifi naklediyor. Rab'bim amel etmeye muvaffak eylesin. Ay. Amin. Nerede bizim kitap? Ha. Şimdi gelelim dersimize. Dedik şu Miraç dersini tamamlayalım. Bakalım inşallah ne kadar ne kadar yapabileceğiz. Farklı şeyler duydunuz geçen Miraç. Çok ilimler duydunuz. Sonra e ee, Muhammediye diye bir eser var ya meşhur. Osmanlıca şiirler. Ahmediye var, Muhammediye var. Duymadınız mı? Bican, Muhammedi Muhammedibeycan Hazretleri. Sonra iki kardeşi onlar büyük evliyalardılar ha. Rûlben sahibi de onların eserlerine şiir yazmış. O git ben bunu hiçbir yerde me, e tabii ulema Osmanlı'nın uleması çok büyük. Baktım ki Muhammediye'di bana bir eser hediye gönderdiler. Ne ekmese o geldi açar, aç aramaz bir de baktım bu okuduklarımı şiir halinde yazmış orada. Muhammediye'de. Onun için Ahmediye'yi, izan zannederler. Yani şiir falan böyle hurafe zannederler. Halbuki bütün bunları, Osmanlı'da bütün evlerde o okunurdu. Ahmediye, Muhammediye okunurdu. Ama ne ilimler var demek ki bu miraçdaki e, bu özel, biz bugüne kadar Arapça'da ilk gördük dedik. Onlar tabi Osmanlı bunlar bilmez mi? Orada yazmış ama millet okumadığı için demek meşhur olmamış. Bu kitap şeyin adı <Sessizlik> El Mekaletül Kutsiye. Kutsal Mekale Mekale ne demek? Arapça Mekale. söz. Sözler, buyruklar. Elleti <Sessizlik> cerat beyne Nebiina sallallahu teala ve beyne Rabbi <Sessizlik> Celle celaluhu fi Leyletil Mirac, Miraç gecesinde Rabbi ile Nebi <sizlik> sallallahu selam arasında geçen kutsal Mekale. Adı da buymuş. Geçen adını da demedik ha. Anlattık anlattık adını dedik mi? Demedik. Ama şeylerini söyledim. Hangi alimlerden geldiklerini ki el-mekaletul kutsiye bu da kayıt geçsin. Yarın bugün arayanlar olur. Bunları şerh eden, bir tercüme eden, o bizim ömrümüz yeter bilmiyorum. Bunun izahları yapılması lazım. Rabbimiz buyuruyor. Ya Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ahmed. İnne el Ahiret ehlini ben sana tanıtayım. Rakikatün yücüğüm Derileri ince olur. Allah Yüzleri yüzleri, yüzlerin derileri hassas olur. İnce olur. Nurlu olur. Yumuşak olur. Çünkü neden? Ayet-i Kerime'den anlarsak onu derileri yumuşar diyor. Ve kulubum, kalpleri de yumuşar ila zikrillah. Allah'ın zikrine karşı ve Allah'ın zikriyle beraber. Onun için Evliyaullah'ın derileri yumuşak olur. Böyle harir gibi, ipek gibi. Hani diyorlar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve değdik. Ondan daha yumuşak ne ipeğe değdik ne bir şeye değdik. Kadifeye değmedik hep sana de anlatıyorum. Yüzleri ince olur. Yani derileri yumuşak olur. Ketirun <gülüyor> hayâuhum. Hayaları utanmaları çok olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mesele tarif ediyorlar? Bir utandığı zaman bir meselede yani başkalarının hiç utanmadığı bir mesele ama öyle bir utanırdı ki bakire bir kızın peçe altındaki peçeyle yüzünü kapatan bakire bir kızın e, hayası gibi diye sahabe-i kiram tarif ederler. Çünkü demek ki bakire daha çok hayalı olur. Ama evlendikten sonra demek ki o hayal şeyi biraz nispeten azalıyor. Ama bakiredeki haya daha fazla olması lazım. Şu anda nasıl? Şu anda tam tersine. Şu anda nerede? Efendim. Allah'ım yine hayasını artırsın bu milletimizi, Kızlarımızın, gelinlerimizin. Allah hayalarını artırsın. Yani, erkeklerimizin. erkeklerimiz Allah'ım bize de hayal versin. Hayamızı artırsın. Hayaları çok olur. Çok utanırlar. Yani utanan adam böyle. Ne bileyim ben ya. Adamların bir telefon konuşmalarının kaydı çıkıyor. Ne biçim sövüyorlar ya. Adamlar koca koca adamlar bürokrat mürokrat ya. Öyle sövüyorlar şey diyorlar bip bip demekten gizli kaydı da dinleyemiyoruz yani. <gülüyor> Pek de bize ne gizli kayıtı Haram zaten yasak işler ama adam atıyor internete ama işte hayasızlar onu bipsiz atıyor tabi. Hayalılar bipli atıyor. Bipli atınca da bir şey anlamadık diyor. ya. Yani. Her taraf bip göre Adam her dakika anasını avradına sövüyor. Ne yapacağım diyor yani. Bip yapmasak ne yapacağım? Sövüyor herif haya yok haya diye bir şey yok Adam yaşlı başlı adamlar kimi namazlı abdestli adamlar utanma yok ya kalil <gülüyor> humkum ahiret eğlinin hamakati az olur hamakat ne demek ahmaklık ahmaklığı az olur ne demek biraz ahmaklık yine ne kadar ahiret deli olsa da Ahireti görmeden evvel biraz ahmaklık herkeste he? bulunur. Çünkü neden? Görsey daha fazla ibadet edecek. Tam görmediği için görenle duyan bir olmaz. Leysel haderu kel ayaan duymakla görmek bir olmaz. Onun için ahmaklık az bir şey bulunur. Evet. Ama ahiret elini hamakati akıl kıtlığı yani. Az olur. Dünya ehlinin ahmaklığı Dünya ehli tam ahmak ya. Çünkü adam sonsuz hayatı bırakmış. iki gün sonra bırakacağı hayata yumulmuş. Bundan ahmak olun. mu? Efendi Hazretleri dedi. Kalkaleli ahmak der. Ne demek kalkaleli? O kaf çıkaracaksın. Ahmet O sonda kaf var ya işte o ahmet O kaf kalkaleli olacak yani. Işte. Katmerli yani. Tamam. Kesirun um, faydaları çok olur. İnsanlara faydaları çok olur ahiret eli. Bütün milleti hidayeti için, salaha için duaları, faydaları, maddi manevi bereketler. Kalilun <gülüyor> <gülüyor> mekrum hilekarlıkları az olur. Yani yine ince iş ya. Mevla Mevla buyuruyor kardeşim burada her lafta tefsir lazım. Yani, yani ne kadar ahiret delisi olsa da insanın bir şeri vardır ya. Yani. Bir şeri vardır. Ama ahiret ise ne olur? Hilesi tuzağı az olur. Dünya ehlisi ise tam hokkabaz olur. Her dakika tuzak. Milleti kandırmak için. En nasu minun Ahiret ehli kimdir? İnsanlar onlardan rahat rahattırlar. Kimden insanlar rahatsa, şerrinden eminse, bundan bana zarar gelmez diyorsa evet. Ve enfu minun fi Ama kendi canları kendilerinden çok sıkıntıda olur kendi canı kendinden çok çeker ama millet ondan bir şey çekmez hanımına sıkıntısı yoktur anasına babasına sıkıntısı yoktur oğluna kızına sıkıntısı yoktur komşusuna cemaat arkada yoktur kendisine sıkıntısı çoktur kaldırır kıldırır uykusuz bırakır aç bırakır, susuz bırakır. kendine çektirir kimseye bir şey çektirmez kelamu mevzun sözleri ölçülüdür artılıdır, hesaplıdır. Çünkü hepsinin sorumluluğu var ahirette. Bir laftan cehennemi tipini boylayan adam var. Onun kelamları hem de vezinlidir, şiir gibidir, kafiyelidir, düzgündür. Hikmetle konuşur. Ahiret elinin kalbine hikmet gelir. Hikmet gelince diline vurur. Muhasibine lenfusim. Kendilerini çok hesaba çekerler. Devamlı kârda mıyım, zararda mıyım gece yatmadan evvel. 33 Allah. Uyumadan evvel niye? O gün yaptığın günahlardan Allah'a tenzih, o arada günahlarını hatırlayarak. E 33 Elhamdülillah. O gün yaptığın iyiliklere, nimetlere Allah muvaffak etti, hamd etmek. 34 Allahu Ekber. Yatmadan evvel 34 Allahu Ekber. Niçin? O tabi ya Rabbi sen benim tesbihimden de, hamdimden de daha büyüksün. İkisi de sana yakışmadı manasına gelir. Burada bir muhasebe vardır der İmam Rabbani Azatleri. Yani yatarken mesela uyumadan eve. Şimdi ne yaptığını, ne yapmadığını bir hesaba çekeyim dersen yattığın zaman zaten sabaha kadar uyumaman lazım. imsak atar, güneş doğar, hala senin o bir gün yaptığın hesaplar düşünürsen bitmez. O şimdi toptan bir muhasebe. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri katasallahu aleyhühü ne buyuruyor? Ben diyor o yaptığım yapmadığım değil. Bir günde kalbime gelen geçenleri de hesaba katıyorum. Bir insanın bir günde kalbine gel, gelen geçenler, başka insanların bir senede yazmaya uğraşacakları kadar fazladır. Çünkü kalp vın dedi mi, aynı sizin o internetin vını gibi bir şey yani. Bir Google'a girer, oradan çıkar. Bütün her şey kalbe girer çıkar yani. Kalp çıvı bir şey. Çok da tekallüp, kalp kalpten dönmeden gelir. Tekallüp yani. Devamlı döner, fırıldak gibi bir şey. Bir günde kalbine gelen geçenin muhasebesini bir adam nasıl yatmadan yapar? Ancak Muhittin Arabi olursa yapar. Onun için evliya, ahiret ehli kendilerini çok hesap ederler. La", nefislerine çok zahmet verirler. Sen de onlara acırsın. Acırsın. Biz Efendi Hazretleri hep acırdık yani. Yahu beş dakika uyunur mu ya? Beş dakikaya ya. Gece uyku yok, gündüz uyku yok. Yatar böyle. Der ki beş dakika sonra uyandırın sanki beş dakika sonra da uyuyor mu yani de işte gidersin yanına daha böyle yanına sessiz yanaşmadan açar 5 dakika eğer ki 6 dakika olsun kaç kişi bilir orada eskilerden sorabilirsiniz adama bir bağırır ben sana 5 dakika dedim der ya kıyamadım mübarek kıyamadım ya uyumuyorsun gece gündüz ya 5 dakika uykum olur 5 dakika 6. dakikada kalkacağım Ha bazı 15 dakika der, o ayrı bir şey. O dakikayı koruyacaksın. Evliya Allah' yutturabilir misin? Ne yutturursun ya? Rahmetli Eyüp işte şoförlüğünü yaptı çok sene. Şimdi Medine'de ölmek nasip oldu ona. He? Şöyle durur arkadan, murakab üzere durur. 90'la gideceksin der ona. 90'la gidecek. O zaman eskiden öyle derdi. İkili yolda 90, tekli yolda 120'ye müsaade ederdi. Ondan sonrasını intihar sayardı. Ama şimdi yollar tabi hep tekli pek kalmadı. 90 der ona. O şimdi 90 işte oradan ibre 1-2 gitse. Öyle arkada ders yapıyor. İleri gittin. Ya 90'dan 91'i siz anlayabilir misiniz? Şoför anlamaz ya. Şoför anlamaz. İleri gittin. Öyle bir zat. Onlar öyle muhasebe. Onlar her şey muhasebe. Mevla ayna yapmış her yeri. Dünya tırnağında yahu. Evliyaullah. Ey gidi bu Evliya Allah inkar edenler. Alim olamazlar bunlar ya. Cahil olur bunlar. Ne kadar hoca olsalar da çok var böyle Evliya Allah inkar eden. Cahil adamlar. Tenamu ainum. Gözleri uyur. Ve la tenamu kulubum. Peşine bu geleceğini de bilmiyorum ha. Arada o yormaktan geldi. Gözleri uyur. Ve la tenamu kulubum. Kalpleri uyumaz. Ya bu kimin vasfı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasfı. Ona hakkıyla tabi olanlarda aynıdır. Aynun <gülüyor> bakiye. Gözleri ağlayıcıdır. Bazı gözünden yaşakar, bazı gözünden yaşakmaz, kalbi ağlar. Kalbinde hüzün olur. Bazı evliya olan gözüne vurur, çok gözünden ağlar. Bazı evliya olan kalbi çok ağlar, gözünden ağlamaz. Çok ağlama hali bidayetlerde olur. Son makamlara ulaşanlar da ağlamak hali kesilir. Kalp ağlamaya başlar, gözün ağlaması durur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok ağla, ağladığı bazı haller de vardı. Ağladığı da bazen olur. Ama Yemen'den geldiler, çok ağladılar. Efendimiz sallallahu ve huzurunda Yemen e, ehli geldi. Onların kalbi çok yumuşaktır, gönülleri çok yumuşaktır e, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem çok ağladılar. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh bundan tabii iş şey yaptı, mahzun oldu biraz. Hâkezâ künnâ, biz de böyleydik evvelce, çok ağlıyorduk. Sümme kasetil kulûb, sonra kalplerimiz katılaştı dedi. Halbuki Hazreti Sıddık'ın kalbi katılaşmış değildi. Hazreti Sıddık, bidayette o ağlama halleri vardı. Son makama eriştiği için kalbe indi, hüzün hali. Illaki gözden ağlamak icap etmez ama gözden de bazı kere yaş gelir. Ve kulubum zâkiratûn. Kalpleri zikredicidir. Kalpler devamlı uyanık zikir. Devamlı Mevla ile beraber. Bazı kere dil ona muhafakat eder, bazı etmez. Hiç durmazlar, hiç. Dedim ya sana İmam Şafii'nin dudağı kesilecek Radıyallahu anh. Berbere dedi, ben zikir etmeden nasıl durayım ya? Kes için daha iyi diyor. <gülüyor> yani mübarekler. Acayip acayip işleri var, halleri var. اِذَا كُتُبَ النَّاسْ مِنَ الْغَافِلِينَ insanlar gafillerden yazıldığı zaman كُتُبُوا مِنَ الزَّاكِرِينَ Onlar zikredenlerden yazılır. Şimdi bu gece herkesin dosyası var. Kimisi gafillerden yazılacak bu gece, her gece böyle var. Kimisi zakirlerden yazacak. Kur'an'dan 200 ayet okusa diyor gafillerden yazılmaz. 200 ayet nereden? <gülüyor> bir sayfa bir ayet olanlardan okursan 200 ayet çok gider. Ama öyle kısa kısa ayetler var. Onu da çaresiz bulurlar. Mesela Mayvat Tarık'tan aşağısı aşağısı mı ne 200 ediyor? 200 ayet. Ben size daha söylerim. Men ka men kara aşra ayet, min ahiret Ali İmran. Ali İmran suresinin sonundan 10 ayet. Yani bir buçuk sayfa. İnne fi halk-ı aşağı okusa kütübe minel kaimîn, kütübe lü kıyâmü leyle, kütübe lü kunûtü O gece sabaha kadar namazda ve kıyamda ve ayakta yazılır. 10 ayet. Kolay bu ama bu dediği başka işler ama yine de biz zahiri çözümlere bakmamız lazım biz kalbi Hürstefen dediği gibi rahmetli biz daha motoru daha henüz çalıştıramadık motoru ara sıra çalışıyor derken bir tıkanıklık geliyor benzini yanlış yerden alıyoruz mazotu bozuk yerden alıyoruz borularımızda tıkanıklık var vesaire de bir motor ne oluyor tekliyor bizim motor sıralı çalışan bir kalp değil فِي اَوْوَلِنْ نِعْمَةِ يَحْمَدُونَ Nimetin başında hamd ederler. Nasıl? Yemek, nimet, bir şey geldi. Elhamdülillah. Allah Allah hocam başında besmele var da besmeleyi nasıl hatırlıyor musun? Çoğunda ortasında. Kimisi dibini çıkardıktan sonra. Tabağın dibini çıkardıktan sonra tencerenin. aa unuttuk ya. بِشْمِ اللّٰهَوْا اَوْوَلَوْا ve yine kurtarır ama işte unutmamak lazım. Onlar nimetin başında hamd ederler. Değil mi? Yemeden hamd ederler. E eh, ahiret elinin dünya halinden farkı olsun mu? Ol, olacak tabii daha. <gülüyor> Tilki miydi o, Kimi ya? Tavuğu yakalamış kötü. Ağaca çıkartmış. Yiyecek yemeden. Hangisi daha uyanık? Tilki uyanık. Yukarıda hangisi yukarıda bilmiyorum. Bir hayvanın biri yakalamış tavuğu. Da. Tilki de gelmiş aşağı. E demiş maşallah. Demiş ne var? Demiş maş. Ma büyük nimet demiş. Büyük nimet. Tabi nimet demiş. Demiş. Hani Allah'a hamd etmek lazım demiş. Bak biz ne kadar zamandır aç geçiyoruz demiş yani. Aç geçiyoruz. Sen de demiş bir hamd et derken ham dediğimde ağzını açınca düşmüş tavuk buraya tabi. O da demiş bir daha yemeden hamd edersem ne olayım demiş. Yani ama ahirete eli yemeden hamd ederler yani. Öyle çok uyanık olmağa, tilki gibi, çakal gibi olmağa da lüzum. Yok. Başında hamd ha, kurban olduğum Allah. Im. Ve وَفِىٰهِرَىٰ يَشْكُرُونَ Sonunda şükrederler. Sonunda zaten dolu dualar okuyoruz size, hadis-i şerifler, şunu okursan, şunu okursan. دُعَوَلْ عِنْدَ marfu. Bir dua ederler, ne isterlerse Allah'ın katına, kabul makamına hemen yükselir. Onların duaları geri çevirmez. Ve kelamu m'induhu mesmû. Allah katında sözleri mesmûdur. Yani işitilir. Bir Mevla'ya allah sema'ilallahü leberru. Belki de saçı sakalı toz duman garip fakir kıyafetinde. Belki de insanlar onu kapılarından kovarlar. Ama Evliya Allah'tan öyle zatlar var. Ya Rabbi dese ki bu dağları kaldır. Mevla onun katırına o dağı kaldırır. Allah'a bir şey ile yemin etse, Ya Rabbi mutlaka bunu yapacaksın dese, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öyle kulları var, kapıdan kovarsınız, ama Allah'a ant verse, Allah onun yeminini yalancı çıkartmaz. Ne derse yapar. Öyle büyük dostlar var. Ve tefrahü b'humul melaike. Melekler onlarla ferahlanır. Ya bayram ederler, sevinirler. Melekler izin isterler, Ya Rabbi gidelim ziyaret edelim derler. Melekler onları ziyarete gelirler. Ezat var, geçen işte İdris Aleyhisselam'a anlattık vesaire. Peygamber olmakta şart değil, diğer velilere de gelirler. u tehtel hücub. Duaları perdeler altında. Gizli ederler, açığa vermezler. Yani kinaye yaparlar. Kendilerini meşhur etmezler. İşte Somuncu Baba bir meşhur oldu, kalktı Bursa'yı. Terk etti, başkası olsa canı çıkar adamın meşhur olmak için. Zaten meşhur olduktan sonra da başka yere gitmez. Çünkü ha haçam burası beni yeni tanıdı der. oturaşa O da orada gizlenmekten canı çıkıyor. Emir Sultan Hazretleri geliyor diyor ki hadi bakalım. Hutbeyi sen okuyacaksın. Kı çıkarken de kaç kapıdan birden çıkıyor. <gülüyor> Fatihaya da bir yedi türlü mana veriyor. Ayağı yerden kesilen kesilene kesilen kesilene. Yedinci manayı kimse anlamıyor. <gülüyor> Ondan sonra aa meşhur oldum hadi bakalım. Darende'ye gitti. Oradan Aksaray'a gitti. E çünkü neden? Kendini gizlemek için. Böyle açıktan iş yapmazlar. Anladın mı? Yağmur duasına çık çıkmakta halini gizlemiş. Evli Altamir mesela ne diyor? Arkasına yağ koymuş. Yağ diyor. Yağ satıyor zannediyorlar. He? Ondan sonra sel gidiyor. Kimse durdurabiliyor. Diyorlar ne yapıyor Yağmalar şeyleri çulları çaputları doldurmuş yağma diyor yağma diyor yani herkes alsın diyor ama zahiren bakanlar birinci de yağ satıyor görüyor ikinci de de yağma asanın böreği isteyen alsın diyor zannediyor hallerini gizlerler zaten kabak gibi ben evliyayım mehdiyim şuyum buyum de. kaç gitsin bu rabbu yesma kelamı mevla ne yapar Onların kelamını duymak ister. Onların duasını duymak ister. Kematü'l-valide tule Bir anne çocuğunu sevdiği gibi bir anne çocuğunu ne kadar sever? Allah Teala da onların zikrini, kelamını, duasını o kadar sever. Allah Teala en çok kimi iyi dinler? He? Siz kimi dinliyorsunuz? En çok kimi seviyorsunuz dedi beyi? Ha. Allah Teala ahiret elinden bir dostunun ee, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle ve talim tecvidine riayetle okumasını dinlemeyi sevdiği kadar hiçbir sesi duymak istemez. Kur'an-ı Kerim okur. Ama tabii bunu bir de gece okursan, bunu bir de kimsenin duymadığı yerde okursan, Mevla ile beraber, Mevla, hele ki bir peygamberleri tabi çok şey Bir peygamber, Kur'an okuyan peygamberi dinlemeyi sevdiği kadar hiçbir şeyi dinlemeyi sevmez. Mevla Teala. Dostlarını dinlemeyi sever, onların zikirlerini dinlemeyi sever. Göz açıp kapayacak kadar dahi. Hiçbir şey onları Allah'tan meşgul edemez. Ya göz açıp kapayacak kadar. İmam Masum Hazretleri 70 bin evliyanın reisi, 70 bin zatı evliya yapmış. Seyri sülükte vasıl kılmış. Allah'a ulaştırmış yani manevi yoldan. Çok acayip bir mesleki. Dediler ki senin Allahu u Teala ile nispetin nasıldır? Yani bağlantın ve irtibatın. Buyurdu ki devamlı akan ırmağa benzer. Irmak akıyor devamlı. O Bosna'da gezdik oralarda. Ya maşallah, maşallah Allah sularını eksik etmesin ama fazla sel gidiyor ama yani nasıl bir sular ya her yer sulak. Irmaklar gürül gürül gürül gürül. Hiç durmaz. 70 bin küp mü ne dedi saniyede. Orada bir tekçe var. Tekkenin oradan çıkıyor, Sarı Saldık Hazretleri'nin oradan yattığı yerden, mağaranın içinden çıkıyor kaynak. Koca Ruvak, acayip su. Üstü de böyle mağarayla kapalı. Şimdi devamlı akan su hiç durur mu, durmuyor. İşte bizim de Allah ile irtibatımız kesilir mi, kesilmez. Peki ara sıra ona bir yaprak, toprak, çör çöp düşer mi? Düşer. Yani o da insandır, bir şey düşünebilir. Ama o düşen şey suyun akıntısını keser mi? Ha bizimkini keser. Bizim su o kadar az akıyor ki. Bize bir yaprak düşse bizim şey tıkandı ileriye su gitmez. Damarlar kurur. Ama Allah'ın öyle bir gürgür gür gür akıyor ki ona bir şey düşse de durdurmaz. Madem ki durdurmaz düşmemiş hükmündedir. Anladın? Mühim olan Mevla ile irtibat. Göz açıp kapayacak kadar hiçbir şeyi onlara Allah'tan meşgul etmez. La uridu ne Çok yemek istemezler. Ve la keferet el libas. Çok elbise istemezler. Ennafu Bütün insanlar onların nazarında nedir? Ölüler. Neresi mezarlık? Şehitlik mi mezarlık? Buradan mezarlık. Bura mezarlık. Hepimiz öleceğiz mi? Şimdiden şimdi ölü. Bir etki şimdi peki diriyiz de ne işe yarıyoruz? He? Bir şey yapabiliyor muyuz? Hasta yedebiliyor muyuz? Evet, kendimizi yedebiliyor muyuz? Allah nefesimizi kesip açabiliyor muyuz? Midemizi bağırsağımızı tutsa açabiliyor muyuz? Ne etkimiz var? Onlara göre insanlar ölü. Peki ölüden korkulur mu? Bazısı korkar, hortlar diye ama Normalde ölünün sana bir şey yapacağından, zarar vereceğinden korkar mısın? Bu adam ölmüş yani, bundan bana işte. E bütün insanlar ölü, ölüyse ondan korkar mı? Korkmaz. E sakal bırak, o ne der? Sarık sar, millet alay eder. E bu millet hep ölü. Ölü diye görürsen bunu, bunda utanır mısın? Korkar mısın? Sen Allah'ın emrini, nehyini terk ediyorsun, milletin hatırını gözetiyorsun. Halbuki bu millet ölü. Onlara göre. Vallahi Allah'ın düğüm kerim. Bir tek hakiki hayat sahibi, kerem sahibi Allah var onlara göre. Bize de göre öyle getir ya Rabbel alemin. Bize de öyle getir ya Rabbel alemin öyle olsak ne acayip adam oluruz el müdbirîn şimdi efendi hazretleri dünya bir yana hiç kimseneye çekilir mi demirelle görüşür ne demiş demirelle sen sakalı bırak demiş nazmiye hanımda çarşafı giyecek <gülüyor> he biliriz efendi hazretleri işlerini kimle görüşürse görüşür baykalla da görüştü, görüşür ama mesele ne bu adam başbakan, Özal'la son görüştü ölümünden bir hafta evvel. <gülüyor> Özal diyor uçağı kaçıracağız dediler. Ya ben o cehendiği bir daha nerede bulayım, kaçırırız uçağı, yarın gidin dedi. Vaaz et bize diyor, vaaz et biz bir şey bilmiyoruz. İşte o da sonunda imanını kurtardı yani öyle. Efendim, bir Allah dostuna şey etmeden. Nasıl imanı kurtarmak zor? İşte Şahin gitti de ağladı ağladı oralarda falan da. Sonu yine iyi gitti inşallah. Ama... İman meselesi. Eciğim sen orada o ona ne söylüyor? vaz ediyor, şeriatın en incelikli. Ya bu Cumhurbaşkanı bu adam. Burası Çankaya köşkü. Ne olursa olsun o bildiğini söyler. O Allah'ı diri kabul ediyor. Herkes ölü kabul ediyor. Var mı öyle hoca? Ha, öyle hoca varsa gelsin. İşine göre, programa göre, reytinge göre aldığım maaşa göre, paraya göre böyle bir şey. Meşhur bir tanesi az daha. yani Ermeni'nin kabrine bile gidilir dedi yani adam yani. İşte de Allah herkese affet dedi. Çıktı için cinden Yahu Ermeni'yi de Allah affetsin diye dua edilmez ki. Allah sağ olanlarına hidayet versin. İman versin. Ama ölmüş olanlarına dua demeyiz. Şimdi ölmüş. Ama adam, ehli sünnet adam ama konjektüre göre hareket ediyor. Yani o da o zaman tabii durumlar biraz şeydi. Işte bilseydi canlı telefon bağlantısını açmazdı da işte Perişan oldu kaldı. Ama olmaz ki bütün insanlar ölü Allah dirisen niye sen ona güne buna, buna göre fetva veriyorsun ya? İşte yed'unel müdbirine keramen onlar kendilerine sırt dönüp kaçanları gidenleri lütfu keremleriyle davet ede. ne olur Allah'ın yoluna gel namaza gel zikre gel ya bu adam sana sırt dönmüş, bu adam sana şunu yapmış olsun ben onu kurtarmak istiyorum velev ki beni dövsün sövsün hep yani bakıyorum hep efendi hazretlerinin ahlakını görüyorum ya neler ettiler de yani hiç Allah. oğluna sakal bıraktırmış diye adam İstanbul valisini ayağa kaldırdı o zaman efendi evden aldıracaklar gece ya benim oğluma sakal bırakmış adam da büyük zengin falan. Ondan sonra onlar gelir, öbürleri gider, sabahı da onlara vaz eder. <gülüyor> Adam da çıkarken sakal bıraktı gerçi de. <gülüyor> Öyle çok rastladım yani. Yahu ikisi gelmiş, bizim Karadenizliler de birbirini öldürmeye çok bırakıyor. Bir, bir arsa davası, yarım metreden öldürürler. Böyle birbirine girmişler aileler, kan davası bilmem ne bilmem. Biri girer öbürünü vuracağım diye öbürünü oradan kenarda saklarlar, o girer o çıkar. İkisi de memnun vaziyette. <gülüyor> Allah Allah. Ya Rabbi bize gelen daha beter moru siniri gidiyorum. Çünkü ahiret ehli lazım. Kalp ehli lazım. Bunlar ayrı dostlar bunlar. Bu tasavvuf başka bir şey. ilimden olacak iş değil. Ve el mukbiline tel Kendilerine yönelenlere çok daha lütufkar muamele yaparlar ama kendilerine sırt dönüp gidenleri de asla gitsin canı cehenneme kadar yolu var demezler. Aman bir insanı cehennemden kurtarayım diye kendine en büyük hakareti yapan adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? Mekke müşrikleriyle arasındaki durumları bir düşünün. Hepsi kurtulsun diye. Sallallahu aleyhi ve sellem uğraştı. Kat sâreti dünya ule ahiretu indehum vahidâ. Onlara göre dünya ahiret bir olmuş. Dünya ile ahiret aynı. Yani dünya yok. Ahiret var. Yamutun nasra insanlar bir kere ölür hepimiz kaç kere öleceğiz bir kere ve yamutun fi kullum 70 kere min mucadeti enfusihim ve hevaim ve şeytanil lezi يجري في şuna bak herkes bir kere ölür onlar nefisleriyle nefislerinin arzularıyla istekleriyle damarlarında akıp gezen şeytana karşı öyle bir zorlu cihat e, gayret gösterirler ki günde yetmiş kere ölürler. Ya, dikkat, dikkat et buraya. Bak sen bir kere öleceksin daha ölümü de tatmamışız. Allah asan eylesin. Evliyaullah'ın halleri günde yetmiş kere ölürler. Yani ne demek? Devamlı nefis teccahat, de devamlı harbolun olur mu ya? Yemek ister vermez, su ister vermez, uyku ister vermez. Ya mücadele, mücadele, mücadele. Biz zaten açık haramlara da Hudut koyup, sınır koyup da büyük günahları durdurma halde uğraşıyor. Bunlarınki tamamen mubahlarla. Zaten yani büyük günah harama düşecek durumu yok. Mubahlarla, fazla mubahlarla. Bak ne diyor? Beş dakika diyor. Bak altı yok. O bir mücadele çok zor ya. Hiç uyumayayım dahi. Beş dakika uyunur mu? Ama o beş dakikada ne oluyor? Bir dinlenme geliyor. O dinlenmeyle zikre devam hasıl oluyor. O beş dakika olmasa eee Zikrederken belki az dolanabilir veya yanlış okuyabilir. O yanlış okumayı bertaraf etmek için. biz de zaten Allah Allah. 5 saatten aşağı yatağa yatmaz değil Yani 5 saat uyumayacaksam niye yatıyorum kardeşim? Öyle mi? Ben kâme beyne yediye. Benim huzurumda dururken fekerne bunyanüm mersus sanki diyor lehimlenmiş, kurşunlanmış bir bina gibi le, yani yekpare, tekpare kalbi nefsi, ruhu, aklı, fikri sanki lehimlenmiş bir bina kale. Öyle durur. Biz nasıl? Biz şimdi yatsı duracağız. Ya iki saattir konuşuyoruz burada burada hiç aklınıza gelmeyen şeyler o dört tekatta gelecek. İki saatte gelmeyecek şeyler, o dört dekatta da gelecek. Ve kaç parça kılacağız biliyor musun? İşte parçasına kadar az olan varsa Allah o kadar kabul edecek. Ayrı dava. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir adam namaz kılar, sekizde biri vardır, de biri vardır, altta biri vardır. Yani kıldığı namazın. Çünkü neden? Kalbi ne kadar Mevla'da ise o parça onun namazından ona yazılıyor. Geri kalan gaflet, gaflet, gaflet. Ya dört dakika, dört dakika, beş dakika işte imamlanda, kılınanda belki biraz okuyor falan. Olsun altı dakika. Yani bu namazda kaç parça olacağız şimdi biz? Akıl bir yerde, şeytan başka yerden, nefis başka yerden, ruh başka yerde, hepsi başka yerde. La taifler, kalp, ruh, sığır, hafiye, nefis. Hepsi başka yerde. Ama onlar nasıl dururlar? Huzurumda tek parça. Ne demek? Lehimlenmiş. Bir yaratıkla işi ve alakasını kalbinde görmen. Özellikle neyi bahsediyor? Namazda huzuruma durdur zaman. Ahiret ehli budur ki Mevla bizim kalbimizde neler görüyor? Ne varsa görüyor. Ve maalesef belki de diyebilirim ki Mevla'dan gayri her şey var. Kalpte he? Mevla'dan gayri her şey var. Yahu bir dur birkaç dakika ya bir sabret şu kalbini muhafaza et. Ama kalbini namazda muhafaza etmek için sen birden fren yapamazsın. Kalbin çift çarçısı gibi tak namaza duruyorsun. Namaza o vaziyette duran adam nasıl namazda frene basacak da durduracak? Zaten o fren payından şarabolden aşağı yuvarlanır. Onu önden yapacak. İşte tasavvuf onun için, tarikat onun için, günde bir saat iki saat ders onun için, rabıta onun için, murakabe onun için. Çünkü murakabeyi namazın dışında yapan adamın namazda huzur toplaması kolay olur. Deneyimli meselesi. Ama sen şimdi hiç tasavvuf yok, hiç zikir yok, hiçbir temrin yok, alıştırma yok, bir şey yok. Tak geliyorsun namaza duruyorsun, tak geliyorsun namaza duruyorsun. Hakküt abdest alıyorsun böyle. İşlerin güçlerin arasında hemen Allah'a hak diyorsun. Sen, sen bu zaten bunu fren yaptırmamız kalbine dikkat et aman toparlan diyene kadar bitti zaten selam ver gittin. O namaz gafletle. Kurban olduğum Allah'ım biz bu işimizden razı değiliz. Biz bu halimizden memnun değiliz. Sen ne olur sana kurban olduğum Allah'ım. Bu dostlarını sen bu dostlarına bu hali verdin. Bu makamları ihsan ettin. Sen lutfettin. Tabii onlar da irade gösterdiler, kesbettiler. Sen de kalk ettin. Kurban olduğum bizim cüzi irademiz de senin elinde. Külli irade hepten senin elinde ya. Sen bizi hiç olmazsa şu halleri kazanmaya bir arzu ve iradeyle müşerref eyle ya Rabbi. Çünkü bir insan ne isteyeceğini bilmezse, hedefini belirlemezse buna buna da hiçbir yol gösterici rehber fayda vermez. Biz ne isteyeceğiz ya? Kurban oldum sana Allah'ım. Şu kalbimi sende toplamak istiyorum. Tek pare hale gelmek istiyorum. Derdimi senin rızana indirmek istiyorum. Namazı huzurun üzere seni düşünerek, huzurunda bulunduğumu düşünerek, idrak ederek bitirmek istiyorum. Yani bu hali nasıl kazanacağım? Bunun esbabı neyse o sebepleri halka ile ya Rabbi. Amin. Kapılarını fetha ile ya Rabbi. Amin, Amin ya Rabbel alemin. Fe izim celalim hakkı için levhiyennehu hayyaten dayyib'e ben o dostlarımı taptaze çok güzel bir hayat ile yaşatacağım dünyaları cennet onlara korku yok onlara üzüntü yok onlara telaş yok ee, panik yok millet Allah'ım yarabbim en ufak bir deprem en ufak bir sallantı nasıl panik kaç kişi kalpten gitti kaç kalp kişi damdan atladı ayağı kırıldı kaç kişi daha bir şey yok ya ne panikler ne panikler. Çünkü Mevla ile değil, zikir üzere değil, huzur üzere değil. <gülüyor> Mina'da yangın çıktı. Çadırlar yanıyor. Efendi Hazretleri aynı çadırdayız. Bütün millet kaçtı. Nasıl yanıyor? Bir de tüpler var. Yangın tüpe geliyor. Bir patlıyor bir tüp o zaman etraf çadırların küllüsü saniyede ateş alıyor. İkide bir tüplere geliyor, her yer tüp var. Yav bütün millet kaçtı, hani elhamdülillah kaçmadım ama, var birkaç kişi kaçmayanlarımız, vardı da. <gülüyor> Rahmetli rahmet efendim de. <gülüyor> Mübarek, efendisi de diyor ki, abdest tazeleyeceğim. Efendi yatıyordu biraz. Kalkmıştık, abdest, abdest tazeleyeceğim. Diyor efendi, yanıyoruz. <gülüyor> Tüpler patlıyor, bum patlanıyor, etraf alev ya. Önlüğümü getirin diyor. Abdeste su müstahmel diyor, dökülmesin diyor. Misvaamı getirin diyor. Bir abdest aldı, rahat rahat. Ayni camide alır gibi. Millet nasıl biliyor musun? İçeri giriyor, çıkıyor. Bize yan açtı mına kadar? Bazıları da son paya be bekliyor tabii. Son pay artık efendi de. Ne yapayım yani? Canımı kurtaracağım. Çık ama yine de bırakma bak. Işte arada bir çıkıyor. Nereye kadar geldi diyor? Yine biraz giriyor içeri. Böyle hareketler de vardı. Ya o ya kardeşim, herkes panikten öldü ya. Bir abdestin sünnetini, müstahabını terk etmez ya. Niye? E Mevla ile. Hayatı gibi e. Paniksiz bir hayat. Bunalımsız bir hayat. Biz niye böyle bunalımlıyız? Biz Allah'ı unutmuşuz biz. Ben şahsen söylüyorum. Mevla'nın zikri yok bizde. Dilde lak lak kadar kalbe inmesi lazım ya bunun yollarını bulmamız lazım böyle mürşidimiz var böyle veliler gördük daha ne göreceğiz ya biz bu milletten çok daha fazla sorumluyuz biz çok sohbet dinledik ya bize ilim ulaştı çoğuna ulaşmayanlar var herkese ilmi kadar sorulur Bandıcığım, düzeltelim bizi bu işi mübarek ay hürmetine inşallah ben hayatı tayyibe ile yaşatacağım. Hatta ila faraka ruhu cesedu, ruhu cesedinden ayrılırken la usillu alai melekel Ölüm meleğini musallat etmeyeceğim. Azrail Aleyhisselam'ın musallat olmayacakları var. Ve la yeli ruhi gayri. Onun ruhunu benden başkası alamaz. He? E, bu usta hadis-i şerif var. Nedir hadis-i şerif? Hadi söyleyin. Size de yakışır. Çok büyük evliya olmanıza gerek yok. Size de yakışır. Ama huzur üzereyseniz, hep huzursuz olmaz. Ayetel Kürsi. Men kare Ayetel Kürsi her her namaz farz namazı kastediyor. Peşine Ayetel Kürsi okursa Lem yetebelle kabd ruhi illa Teala. Yardımcı melekler ayaktan beri çekerler. Azrail Aleyhisselam gelir boğaza tam herkesin ruhunu Azrail Aleyhisselam alır. Her farzdan sonra Ayetel Kürsi'yi bırakmayanların ruhunu ancak Allah alır. Allah da Celle Celaluhu pis ruhu almaz. Ezda Aleyhisselam herkesi alır. Almasa zaten bütün pisler kaldı burada. Ama pisler gidiyor. Pis, temiz hepsi gidiyor. Ezda Aleyhisselam herkesin ruhunu alır. allah Teala ancak temizlerin ruhunu alır. O zaman ayetel devam eden ruhu temiz çıkacak. Ama yine mesele nedir? Ayetel doğru okuyor musunuz? Talim tecbidi biliyor musunuz? bu kadar büyük Kur'an'ın efendisi Bakara suresinin efendisi ayet kürsi efendinin efendisi ayet kürsi e o ayet kürsi huzur üzere okuyor musunuz ya şu namazlardan sonra ayet kürsi huzur üzere okuyalım da bari son nefeste Mevla asın canımızı ya he güzel okuyun Allahu la ilahe illa hü el hayyul kayyüm bak kayyüm şedde var orada Sonu mim. Yutmayın. La <gülüyor> kuzu Hı. Hı. Yani siz hı yapın bari. Ne yapalım? Boğaz işi biraz zor şey. La te'huzü sine tü Sonu mim var. Bak yutmayın. Lehu ma semawati ve ma fil Ma ma. Öyle me-me demeyin. Elif var. Lehu ma semawati ve ma fil O kadar datı çıkaramadın diyelim. İşte usulüne göre. Menzel lazı şef'u 'indehu illa bi iznih. Ya'lemu ma bayne eydihim ve ma halfehum ve la bi şey'in min ilmihi Ve tekura ve si'a kursiyyuhu's Niye şimdi ben bir Ahtel okuyana kadar siz beş tane okuyorsunuz anlaşıldı mı? Sırına anladınız mı şimdi? Ben Ahtel okuyana kadar siz tespih de bitiriyorsunuz. Süp süp süp süp süp, süp gidiyorsunuz. <gülüyor> bir kere Sübhanallah dediğiniz yok ki. Tabi pat, pat pat adam elhamdülillah, elhamdülillah, ballah ballaha döndü sonunda. Ballah ballah diyor ya sonundaki ses ballah diye çıktı. Çünkü durum bu ağzından, kalbinden, birbirinden haberi yok. Parça parça. Tek parça değil. Onun için şu ayet inşallah düzgün bir teleffüs bir hoca efendiden bir ağız kıraat alın. Bu size çok lazım. Devamlı okuyorsunuz. Çok büyük müjde var. Ve اَفْتَحَنَّ لِي رُوحِ يَبَّابَ Ben dostlarımın ruhu çıktığı zaman Onların ruhunu ben aldığım zaman göklerin bütün kapılarını açarım. Sekiz kapı, kaç kapı? Öbür gavur, dünyanın en büyük adamı da olsa geliyor, sema açılmıyor, küt aşağı. Ama dostuma bütün kapıları aç. Ve l'arfa'anne lehu'l-hücübe kulladuni. Benimle arasındaki yetmiş bin perdenin tümünü kaldırırım. Yetmiş bin perde bir anda kaldırırım. ''Ve le âmurannel ''Hemen cennetlere emrederim.'' ''Fel tetezeyyen'' ''Çabuk süslenin'' derim. ''Vel huûrel iyn'' ''İr gözlü hurilere emrederim.'' ''Fel teşrufen'' ''Kulelerin üstüne çıkıp çağırın, bekleyin.'' ''Eşinizi çağırın, davet edin'' derim. Cennet Ramazan'da açılıyor ya, cennetin kapıları kulelere çıkıyorlar, hadisleri okuyoruz her ''Vel melaikete'' ''Meleklere emrederim.'' ''Fel tusalliyen'' ''Çabuk bu velimin'' ahirete değerli bu mübarek zatın ruhuna salavat okuyun dua yapın istiğfar yapın rahmetler indirin feyizler yağdırın Meleklere emrederim vel eshcar fe'tüsmirun ağaçlara emrederim meyve versinler ve cenneti fe'tudliyen cennetin meyvelerini emrederim yaklaşın yaklaşın yakınlaşın ağzına düşün yanına gelin zahmet etmesin elini uzatmasın ya velamur <gülüyor> annari haminer rihilleti tevbu arş altından esen rüzgarlar var Ey Allah, Bu dünya ne kadar rüzgar kıt bir yer ya. Hiç bunalı bazı boğuluyor. Rüzgar esiyor sıcak. bir nem oranı yüksek bu İstanbul'da acayip bir şey yani. Adamı çürütür. Havası her yeri su ya. Öyle rüzgarım var. Fel tehmilenne el kafuri vel miskil ediberi. O rüzgarlar arşın altından esiyor. O rüzgarlar ne yapıyor? Kafurdan ve hakiki halis misk. Bu hadis-i şeriflerde misk çok geçer. Halis misk halis miskten ve kafurdan dağları kaldırın o rüzgar geliyor misk dağları kaldırıyor şu kadar misk hakiki şu kadar bir gramı şimdi geçen de 120 dolar mı ne hakiki misk şu anda bulunabiliyor mesela bir, bir gramı bir, bir, bir falan bazı yerlerde biraz daha ucuz buldum şimdi size, neyse hakiki bir misk bunun dağı var dağı dağ ulu dağ gibi dağ hepsi misk ya ahiret ne kadar zenginlik var, bu dünya ne kadar fukara yeri ya. Gramı şu kadar, bilmem nesi bu kadar, kram kram. Şişeyi dolduramıyoruz, bazı kere şey alıyoruz, görüyorsun. Üç sisi yok, üç sisi koyamıyoruz. Çünkü pahalı olursa adam alamazsın, bir buçuk sisi. Dünya tam fukara yeri ya. Miskin dağları var. Kafurun dağları var. O rüzgar onları kaldırıyor, getiriyor. Ve lakunu beyni ve beynel ruhi sitrun. Okulumun kulumun ruhuyla zatımın arasına perde koymam diyor. Hiç perdesiz. Vasla oruyan yani çırıl çıplak ulaşma. Engelsiz demek. Miraç gecesinde kainatın efendisine hasıl olan sallallahu aleyhi ve sellem makam. E cennette öldükten sonra velilere de müminlere de hasıl olur ama işte. Her velinin makamı bir olmaz. onun ruhunu alırken ben ona diyeceğim: Merhaba ben vahalem, beklediğim Sen bana gelmekle hoş geldin, safaha geldin. ey kurban olduğum Allah'ım, bunu diyeceğini bize bilsek hiç durmak ister miyiz? He? Bir daha bu gideyim eve de çoluk çocuğu bir göreyim ister miyim? Bu garanti alsam? He? Allah Allah. Ama işte durumumuz bakın. İs'ad bil kerameti vel büşra ve bil rahmeti vel rıdvani ve cennatin levum fiyâ ne'imun muqîm halidine fiyâ ebedâ innallâhe indehû ecrun azîm ayet gibi değil mi? ayet zaten bu tarafa ayet sadakallahu lazım diyebilirsin ya yani. tabi ayet gibi değil ayet son tarafı ayet ya öbürleri de hadisi kudsi anladın? öbür okuduklarım ne? Hadi Hocam ama burada buradan sonrası ayet ve cennetin levn fidandan sonra yübeşir umr rabbu bi rahmetin ve rıdvanin o ayetin devamından geliyor. Ey ruh ikramlarımla, müjdelerimle, rahmetlerimle, rızalarımla yüksel. Öyle cennetler ki onda ebedi nimetler var. İçinden hiç çıkmayacağım. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlanmak yok. Allah'ım ya Rabb. Şüphesiz ki Allah'ın daha benim katımda ne kadar büyük mükafatlar var, daha sen onları şimdi görmedin, aklından bile geçemez. Onu göreceksin, onları göreceksin. Şimdi burada kalayım. Ama bir çizgi koyalım, sonra yine ihtilaf çıkar. Nerede kaldığımız bazı bu dersler uzuyor. Evet. Güzelmiş, değil mi? He? Vay abi miracca gitmiş kadar olduk yarı yarıya. <gülüyor> Yine gitmeye uğraşalım biz. Bu, burada konuşmaklar olmaz. Kani zevk irfan sirri vicdan, kanimi iraci ruhani beheycan. İsmet Garibullah Hazretleri. Ey gidi diyor mürit, salik, Allah yoluna girmiş adam. Sen Allah'ı bilmek için geldin. Kalben onu bulmak için geldin. Hani marifet-i ruhun bilmenin tanımanın sırrı nerede? Hani içinde Mevla ile buluşmanın sırrı, zevki nerede? Ey gidi canım kardeşim diyor, canım müridim diyor, canım evladım diyor. Hani ruhani miraç? Ruhunla miraç yapacaktın. Latifeler e, göklerin üstüne çıkacaktı. Zilal dairelerini geçecekti, o perdeleri açacaktı. Nurdan perdeler, karanlıktan perdeler, bütün o perdeler geçilecekti değil mi? Bedenimizle olmasa da ruhumuzla bu imkanımız var. Evliya Allah bunu yaptılar. Biz niye aşağı kalalım? Niye aşağı kalan? Nefsimizin yüzünden aşağılık olduk. Allah bu aşağılık nefsin şerrinden bizi muhafaza eylesin. Allah'ım yüceliklere merak olan ve mütevecci olan ruhumuzu ve kalbimizi bu bedende ve bu bünyede hakim eylesin ve galip eylesin. Amin. Akıl galip gelirse tabi kalp ve ruh tarafı galip gelirse inşallah nefis ve şeytan tarafı mağluplerden olacaklar. Allah'ım biz Müslümanız ya Rabbi. Biz sana iman ettik ya Rabbi. Büyük bir cihada tabi tuttun bizi. Büyük bir savaş patlattın bizim içerimizde. Ruh, ruh nefisle çarpışıyor. Akıl kalp efendim şeytanla çarpışıyor. Büyük bir çarpışma sonucunda biz de elimizden geldiği kadar bir cihat, bir ceh, bir gayret gösteriyoruz yani. Abdest, namaz, bir şeyler bir şeyler. Haramdan sakınmak. Bu kardeşlerim adına da konuşuyorum. Hepimiz bu cihatta bir... Buraya gelmeleri bile bu kardeşlerimizin Bugünkü bu kadar yaz günü sıcak, bunaltıcı bir havadan sonra daha bak oruç tuttular çay içemediler çoğu. Yani burada bir cihet var yani bugünün insanına göre bugünün şartlarında bir gayret var ki ya Rabbi görüyorum ben böyle bir şey. Evine gidemedi çoluk çocuğuna gelmiş buraya. Onun için kurban olduğum senin bir ayetin var. Bu ayet-i buyuruyorsun ki ''Ve'llezîne cahedû fînâ'' ''Bizim rızamızı kazanmak yolunda Cihad edenler, maddi cihad, manevi cihad, nefisle cihad, şeytanla cihad, kafirle cihattan da büyük cihad, cihad ekber. <gülüyor> bize varan yollara onları mutlaka ileteceğiz. Yemin ediyorum diyor, cihad yapıyorsa mutlaka bize varan yollara eriştireceğiz. Bu ayetin sırrıyla sen bana da bu kullarına da dinleyenlerimize de ve senin yolunda akıl ve kalp ve ruh tarafında nefis ve şeytana karşı bir gayret sergileyen biz kullarını mutlaka yollarına hidayet eyle amin. ve düşmanlarımıza galip eyle amin. ve zahiri ve batıni kafirlere düşmanlara galip eyle amin. ve bizi ya Rabbi rızana mutlaka vasıl eyle amin. amin amin amin şu dua şu kadar cemaat sabisi var günahsızı var evliyası var yaşlısı var günahlar affolmuş mübarek zatlar var bu e cemaat Cuma gecesi Şaban Şerif'in ilk gecesi Muhammed Mustafa'mız hürmetine Allahümme <gülüyor> salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ve ala alihi ve sahbih amin Sonra unuttuk demeyin. Şimdi yeni dergi çıktı. Muhteşem bir dergi oldu. Bizim Endülüs yolculuğumuz oldu biliyorsunuz. Cemaatle beraber. Bu Endülüs'te gidilen yerler hakkında Endülüs'ün durumu... Bir sohbet yaptın mı kısaca? O sohbetle de ilgili, e, cami-i şeriflerle ilgili, kabri-i şeriflerle ilgili baya bir e, bu ağladığımız, üzüldüğümüz e, yeniden avdetini için duacı olduğumuz Endülüs İslam Devleti. Allah'ım kabirleri bari ortaya çıkarmayı nasip eylesin. Burada onun için kabirlerin listelini bu Emre kardeşimiz de orada bize rehberdi. Sonra telefonla da ulaştık ettik. Şu anda park olmuş ve kaç tane kabir var? Onların 11 bakın sayfa 11'de bu resimlerle şeyleri bir şeyler yapmaya çalıştık. Sayfa 11'de de şu andaki İspanyolca isimleriyle Kortoba'da bulunan 16 adet Müslüman mezarlığının bölgelerini bile yazdık. Belki gideniniz olur, şey, ben ve her zaman gidemeyebiliriz. Ama inşallah bu mezarları, bu parkları gidip ziyaret edeceğiz. Orada büyük ulema evliyayı yatıyor, Çok büyük medeniyet, 800-800 seneye uzanan medeniyet, İslam medeniyeti. İmam Kurtubiler neler neler hepsinin yeri orası. Onlara okuyacağız inşallah. Biz ölürüz kalırız, böyle bir eser bıraktık. Bunları da toplayacağım zaten bir kitap haline getireceğim bu ziyaretleri çünkü belki dergi kalıcı olmaz, kitap kalıcı olur. Ama benden de size vasiyet, bu şeyi de güzel okuyun, bu 600-700-800 senelik İslam medeniyetimize sahip çıkalım, e, kabirlerimize sahip çıkalım. İnşallah o camilerin yeniden e, kilise olmuş, yeniden camiye dönmesi için orada Müslümanların nüfusu artıyor. O artan nüfus sayesinde müracaatlar falan ben döneceğine inanıyorum. Oraların camiye döneceğine inanıyorum çünkü nüfus hızla Müslümanlık. Şimdi 5 milyon mu? Sırf İspanya'da. O zaman 5 milyon lafı geçti orada. Yok yok şu anda kaç milyon var be, yani Müslüman? 5 milyon. Ha, nüfusu 50 milyon, 5 milyon kadar Müslüman ama çok artıyor. Zaten geçmişleri de Müslüman olanlar çok var. İnşallah dönecek inşallah. Ve yani biz e, dua edelim ama bunu okuyalım inşallah. Bak hakikaten gayret ettik, yazdık ettik, baya bir ilim topladık. Biz de oralarda size de dua ettik. İnşallahurrahman e, şefaatlerine nail oluruz. Oradaki ulemamızın, evliyamızın bizde çok hakkı var. Bütün ilim kaynaklarımız, kitaplarımızın birçoğu tefsirlerin oradaki müfessirler yazmış. Çoğu oralarda gömülü, kabirleri belli değil. Ya ne alimler efendim. Diğer e, zaten berat gecesinde dergiyle ilgili diğer şeyleri de söyleriz. Duaları, zikirleri öğretiriz inşallah efendim dergiye sahip çıkalım yalnız şöyle bir şey var biliyorsunuz yaz geliyor da bir e, herkes köyüne kendine gidiyor düzensizlikler oluyor bundan dolayı bir iki ay bir sendeleme oluyor İnşallah tıraçımızı düşürmeyelim değil mi gelmişiz şu tıraça düşürmeyelim inşallah onun için gayret edin abonelikler tazeleyenler tazelesin lale günleştiriyattan irtibatı kesmeyin çünkü bu bir iki ay şu yaz sezonunu atlatırsak kışa kadar zaten görüyorsunuz ne kadar yine enkazlar oldu ne sıkıntılar yaşandı bu geçmiş süreçte de yine bir alaboralar olmak üzereydi Allah muhafaza etti dergimizi e bir yandan diğer hizmetlere uğraşıyorlar onlar hakkında da şu anda tam kesin bilgi veremiyorum çünkü olmamış işleri söyleyince olacak işte bozuluyor ondan dolayı hizmetler devam ediyor gayretler bak dün gece sabaha kadar toplantı. Yarın da toplantı şimdi buradan gideceğim yine çalışmamız var sabaha kadar yani hakikaten uyumuyoruz etmiyoruz bir hizmet bir şey yapmaya çalışıyoruz Allah peçettirsin, Allah kabul etsin ama sizden de ricamız sahip çıkın yani dergiye sahip çıkın efendim alın birkaç kişi şey hediye edin bu yaz sezonunda düşüklük oluyor bu da Allah muhafaza bir e, borçlar ödenemeyecek hale gelirse çünkü ona göre basılıyor Elde fazla kalırsa... ...onun gerisi açık kalır. O açıklar da Allah muhafaza... ...bir iki ay, üç aylık yaz sezonu... ...açıkları sendeletir dergiyi. Bundan dolayı yazın, gayret istiyorum sizden. Allah razı için. Lale Gül'e sahip çıkın, çok ilimler yazılmış. Hele Esma-i Hüsna bahsinde... ...her şey bir cilt kitap. Esma-i Hüsna manzumeleri... ...o beyitler, ...onların bir tane şu kadar okursan şuna fazileti... ...şu kadar hepsini anlatıyorum, anlatıyorum mesela... ...bir tane açayım sondan bakayım... Ne denk gelecek sizin halinize? Abdülkadir Geylani'nin Geleni'nin beytlerinden. Veya Hayi Vahime kalbi bi zikn kel kadiim ufekun kayu musiri Bak, 96. Sayfa son beyt. Ne diyor? E Hay, ölü kalbimi Kadim olan zikrinle ihya ile. Ölü kalbimi, burada Allah'ımızın hangi ismi var? Hay. En son bak, hep dolu var burada. Biz okumuyorsunuz ki. Ey diri olan Allah, ölü kalbimi kadim olan zikrini nehyayla. E kayyum, bak ayet-el kürsün yine, Hayu kayyum, yine, kayyum, sen benim iç alemimi, sırrımı, latifelerimi, manevi alime, alemine kavuşturup vasıl eyle. Bak, konuştuğumuz mevzuya uygun mu? Uygun mu? Tamam, okuyoruz manen dirilmek isteyen kalbini yaşatmak isteyen kalbinin safiyete kavuşması için yani masivadan ve bulaşıklıklardan kurtulması için 18 kere okunur diyor. Manayı ideşebilir. Abdülkadir Geylan'ın direkt tasarrufu. Himmeti üzerinizde. Veya hayyu kalbi oku. Yani 18 kere fazla da bir şey değil. Allah'ın verdiği güçlü manevi bir kuvvetle daim olmak. Bedendeki latifelerin, kalp ruhsir hafiyehba, manevi alemdeki asılları var ya, demin dedim bak zilal dairesi, gölgeler, oralar açılıp manevi alemdeki asıllarına kavuşması için 156 kere okunur. Manevi yollar var. Nasıl dünyada yollar var? Maneviyatta da yollar var. Miraç'ta yollar var. Göklerde yollar var. Kur'an-ı Kerim neler söylüyor? Ve semâ idâtil Yollar sahibi semaya yemin ederim diyor. Kur'an-ı Kerim'de gökte yollar olduğunu zikrediyor. Bizim kalp, prosir gafi, bu latifelerimizin asılları semada, daha yukarısında. ismi şeriflerin zikriyle çıkıyor oraya. Anladın? Ya seni buraya indirmiş ama sana da ip indirmiş. Seni kuyuya indirmiş. Ruhu almış beden kuyu. Ruh arşın nurunda. Ruhu almış bedenin kuyusuna atmış. Ama o kuyudan seni çekmek için de sana ip sarkıtmış. Ve'tesumu <gülüyor> bihablillahi. Allah'ın ipine sarılın. Kur'an'a sarılın. İsimlerine sarılın. Sana ne diyor Kur'an? Hulideullah evdeurrahman. Allah diye çağırın. Rahman diye çağırın. Benim isimlerimle dua edin. Ne diyor sana Kur'an? Velillahil esma'ul husna fed'uhub ya. En güzel isimler benim. Bana onlarla çağırın. Onlarla dua edin. Zikredin ki sizi kuyudan bataktan çıkarayım. Ben size ne yapayım? Ben size ne yapayım? canım çünkü o ismi şerifleri yazma eserler bir kısmını mukabele kaç kitaptan kontrol hepsi yanlış Türkçeler de şurada burada Türkçeleri zaten yok harekeler yanlış manalar yanlış hep onları uğraşıyorum ediyorum düzeltiyorum da birisi belki amel eder de Allah bize de onların şefaatiyle kurtulmayı nasip eder inşallah evet bu beyt, ismi şerifleri inşallah amel edersiniz yani şurada İki ismi şerif, Hayu Kayyum ismi. Bu ay dergideki ismi şerif hangisi? Ya Hayu ya Kayyum. Öyle ilimler var, okumanızı rica ediyorum. Hadisler var, dualar var. Hayu Kayyum hakkında aman yarım. Kaç sayfa? Bak söyleyeyim sana. 80'de başlamış, 96'da bitmiş. Bütün bu ilimler Hay ve Kayyum isimler Şuradaki manalara bak. Şurada bir dua var mesela. Duanın sırrına bak şimdi. Ne kadar sevince dünya ahiret, sevinçlerin mükemmelliğine kavuşmak istiyorsa, ne kadar muradı varsa, dileklerinin tamamının hasıl olması istiyorsa, tiryak-ı denenmiş ilaç, muazzam bir dua. Bunu buldum kaç kitaptan topladım. Duanın başındaki şeye bak bak. Ey Allah muhakkak ben senden, şimdi istiyorum diyecek demeden evvel baksın. O büyük, tabi Arapçadaki feyizi veremem. Türkçe. Kısır kalıyor ve nakiz kalıyor. Arapça okuyuşundaki şeyi veremeyiz. Dolgunluğu veremeyiz. Ama o büyük, o mukaddes sırrını arayanların ve havzına gelenlerin ciğerlerinin susuzluğunu kendisiyle kandırdığın... O çok büyük isminin, ismi azamının, sırrının, nurlarının, nurunun, denizlerinin, koylarının, mücevherlerinin, reyhan gibi kokan... Hoş kokularının esintilerinin nesiminin yayılan kokusu hürmetine geldi çıkışında. Ahmedi Buni bu ya, Şemsül Marif ya, Evliyalariz Ahmedi Buni bu. Şu şuradaki sıra bak, ne koylar varmış ya, ne koylarda ne müceveller varmış ya. Senin incine bir benzer mercanda mı benzer ya? Şu şu istenen is İsmi Azam'daki talebe bak, bu, bu, bunu huzur üzere okuyan adam. Hayyuk isimleri altta geliyor yani. Yarım sayfa bu dua. Sayfa 92'de. Bundan elde edilemeyecek bir makam yok yani. Yeter ki sen aklın başında olsun. Ağzın dilin kalbin bir yerde olsun. Tek parça ol yani tek parça. Allah tek parça olmayı nasip et. Dergiye ona göre. İnşallah gereken değeri verirseniz Allah da size değer versin. Amin. O kadar ismi şeriflere bu kadar ilmele ayetlere hadislere hürmet ederseniz Allah da size hürmet değer versin. Hürmet korunmuşluk demek. Allah da size korunmuşluk versin. Amin. Sırrınızı korusun muhafaza etsin. İç aleminizi kaymaktan, ayağınızı kaymaktan muhafaza etsin. Amin. Amin. Amin. amin. Evet. Şaban-ı Şerif Risalesi mevcut. Üç aylara özel kitap kampanyası yapılmış. 22 eser size sunuluyor. 342 liralık değerinin düşürmüşler. 150 liraya. He? 444-34-68'den bildiğiniz telefon ya da lalegünneşriat.com'dan da sipariş verilebilir. Tamam inşallah. Bunlardan istifade edersiniz. 2- üç tane bir yanlışlık olmasın bizim dükkanda da duranlar olur burada da oluyor Lale de sonra fitne çıkmasın diye kısa bir şey ilan edeceğim. Amber e, yeniden geldi edildi fakat tabi çok kıymetli bir hakikaten e, güzel bir bulunacak bir şey değil bilmiyorum baktınız mı bu e, bir zam var zam yapılmış ona ondan dolayı evvelki fiyattan alınmadığı zaman 20 lira 30 lira bir zam olduğu zaman hani insanları ne yapmayın bu niye böyle oldu Ben işinize gelirse alırsınız gelmezse almazsınız ama bizim bilgimiz dahilindedir yani demek istiyorum ki insanlar aradaki insanları hani bu siz kendinizden mi böyle yapıyorsunuz gibi laflar olursa müslümanlar üzülürse çalışanlar da üzülürse ben de üzülürüm o Amber'de böyle bir şey oldu Ondan sonra bir zam var, onu duyuruyoruz. Misk geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok neyi severdi? En çok kırmızı miski severdi. Beyaz misk de var. Kırmızı miski severdi. O kırmızı misk bulduk ama tabii biz de az az alabiliyoruz. Yani çok bir şey alamıyoruz. 33-35 şişe bir şey sayılı alabiliyoruz. Çünkü pahalı şeyler. O bir buçuk şişe olarak dolduruluyor. Çünkü 3 şişesi pahalı olabilir ama yine de alamayacağın şeyler de uttan ucuz. Yani uttan çok daha ucuz ama yani udun çizgisinden ucuz misk hakiki misk geldi ondan sonra amber zaten hadis-i şeriflerde birçok yerlerde geçer biliyorsunuz misk nereden oluyor? Ceylanın göbek kanı sarılıyor, amber nereden oluyor hakikisi? balinanın atığında, balina atıyor onları bildiğimiz amber, arapçada zaten balinanın adı amber hadislerde falan amber diye geçer sahabe bir zaman aç kaldı da bir amber buldular diyor kıyıda diyor, hepsi yediler ne kadar yani balina e, biliyorsunuz balığın ölüsü de yeniyor ya ondan sonra balinayla geçindiler diyor Mesela, Amber diyor. Yani sahih müslümde falan geçer. Bunlar hakikilerini biz size bulmaya çalışıyoruz. Çok uğraşıyoruz. Yani bir e, gıllü karışıklık olmasın inşallah. Bunlar size arz ediliyor. Buradaki dükkanda da olur. Çarşambadaki dükkanda da var. Efendim de bulunmuş olduk. Şimdi kokuların aslı kaç tane bizim taluk ettiğimiz? Dört. Ut, gül, misk, Amber netti ne dört. Bundan kalta yaparlar, karıştırılar ederler. Bir kalta var dediniz ki bana dem demiyorsunuz bize hadi diyeyim sana ama zaten de onda bir daha yapmayacağız herhalde. Ama o çok güzeldi anlayanlar için. O yarı yavuttu yarıya hakiki güldü. Başka da üçüncü bir madde onda yoktu. Ham maddesi oydu o kalta dediğimin. Ama o da az kalmış belki bir daha onu yapmayız. Biz seçindik dört tane ham maddeyi veriyoruz. O dört ham maddeye göre herkes kendi keyfine göre belki biraz ondan katar, biraz ondan katar. Elinizde belinizde şey edin. Ama Hint udunda yedi şifa var. Bukhari hadis şerifidir. O ayrı bir e, Efendim şifa için kullanılan terkiptir. Dedim e, özellikle beyne yakın yerlere, burun bölgesine, seccadeye, secdede almak suretiyle. E, gül, gül Efendim sallallahu aleyhi ve teridir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Elamene <gülüyor> Kokumu koklamak isteyen bizzat benim gelsin. Kokumu koklamak isteyen kırmızı gül koklasın. Kırmızı gülü koklasın benim bu koklasın diyor. E tabi ruhul beyan var bu. Tesirde geçiyor. Yani gül e, efendimiz Sultan diyor gül sürer miydi? Ya <gülüyor> Efendimiz Sultan diyor zaten niye gül sürsün? <gülüyor> efendimiz Sultan diyor ki terim güldür. Anladın? Gül er hakikği ise biz hakikileriyle uğraşıyoruz. Onun için pahalıdır. Hakikileri pahalıdır. Ama ve lakin ona göre az alırsın, çok alırsın. Ama ben sana diyorum ki bu tinerciliği bırak, kimyasalları bırak, bilmem ne kokularını bırak, hakiki ol. Ve seccadene bir damla damlat, hele ki mübarek gecelerde falan seccadenden burnundan beynine inşallah kafanda çalışmaya başlayacak inşallah. Ondan sonra efendim. Bir de cinlerle ilgili şalda 5 lira bir artış oldu 5 lira fakat o dergiye ya, eski reklamın aynısı çıkınca arkadaşlar zora düştü yanlış anlamayın yani o tabi ki oradaki şeyi dedim mi size makinaları patlattı cinler falan neyse adam zorlandı yani o biraz kalıbı malı bu özel bir de renk öbürlerindeki şeyde renk bulunuyor fakat bu istenilen cinler de yeşilden haz etmiyor kaçıyor bu yeşil rengi şeyi özel olduğundan bir ilave çıkıyor yani 3 lira 5 lira ben bir şey demiyorum ama o dergide çıkandan dolayı adam gidiyor Tamam diyor ki sen diyor beni kandırıyorsun dergide 15 yazıyor onun için duyurmak zorunda kaldı kusura bakmayın da kadın erkek cemaatlerden telefonlarla vesaire muhataplıklar fazla uzamasın yazık günah 5 lira için ama arkadaşlar zan altında kalır işte eski şeyin basılmasından olmuş o bir şey nali şerif mi nali şerif be, be, nere geldi Beyaz yok araç şu an, yok mu beyaz? <gülüyor> beyaz yaptırarız o zaman. Onlar kolay yapılıyor ama sürüyor biraz. inşallah Merak etmeyin siz. İnşallah urrahman. Efendim, berni hurması geldi. ''Hayru temrikumul berniyu'' Hurmalarınızın en hayırlısı bernidir. ''Yuhri cüddâ evvelâ dafi. Hastalığı vücuttan çıkarır, kendisinde hastalık yoktur. Ahmed İbni Hanbel ravilerindendir. Çok sahihtir hadis-i şerifleri hurmaların içinde mübarek hurma gelmiştir bizim dükkandan istediğiniz kadar bulabilirsiniz acve de geliyor inşallah acvede de şu fark var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inne fil acvetil aliye kuba'da yetişen acve avali bölgesinde şimdi diğer yerlere de ektiler acve yetişti çok yerde fakat hadis-i şerifte geçen sabahleyin aç karnına yedi acve zehri atar büyüğü çözer buyurulan yedi acvede bazı hadis-i şerifler mutlaktır. Bazı hadis-i şerifler kayıtlıdır. O kayıt da nedir? Aliye. Aliye bölgesi neresidir? Kubadır. Ben yerlerine kadar gittim o zaman. Depoları var orada tarlalar. Allah onları muhafaza eylesin. Çünkü inşaat yapmaya başladılar. kesiyorlar acı. Ya hadis-i şerifte olan tek yer Kuba. Kuba'nın acbesinde bu hadis. Yani oradaki acbe biterse bu hadisin şeyi bitecek ya. O kadar üzülüyorum. Allah nasip etmesin onlara oraya apartman yapmayı. Yine de bayağı bir ağaç var. Biz de onu şart koştuk. Ve Aliyehur acvesi, yani avali bölgesinin, Kuba'nın acvesi olmak kaydıyla hareket edeceğiz. O da bulunuyor inşallah. O bernik gibi değil, biraz daha şeydir ama. E, de derdi çıkarır, onda dert yok. Hangi hastalığınız varsa. Ya Rabbi senin Rasulün yalan söylemez haşa. Ben ona itikad ettim. Bu derdi çıkarır niyetiyle amel ederseniz dertleriniz çıkacak inşallahü <gülüyor> Amin rabbil ala ala min وما قرب اليها من قول عمل ونعود بك من النار وما قرب اليها من قبل عمل اللهم نسألك خير ما أتي لك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذكم ne dua ettik hepsini kabul eyle ve bu ahiret ehlinin tariflerinde geçen bütün efsafı bizlere de layık eyle ...sen Fazbu Kerem'inle zemmettiğin... ...bütün ahlakı bizden uzak eyle... ...met ettiğin dostlarının ne kuyuları varsa... ...ölmeden bizleri bunların hepsiyle... ...müzeyyen eyle ve müşerref eyle... ...amin ya Rabbim... ...dünya ahiretlerimizi mamur eyle... ...her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle... ...Allah'ım dünya rusvayından ...ahiret nazabından muhafaza eyle... ...Allah'ım Suriye'ye yardım eyle ya Rabbim... ...yine taradılar köyleri, kentleri... ...ya Rabbi Mısır'daki Müslümanlara yardım eyle... ...Allah'ım Doğu Türkistan'dan Afganistan'a kadar... Yemen'den Somalya'ya kadar. Allah'ım aktar arzı neresinde? Zulme uğramış ehli sünnet kardeşlerimiz varsa ile zalimleri helak eyle, kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran ee, Cevdet Efendi e, bana çok emeği geçti hapis sürecimde. Annesi hasta dua ediyor. Ya Rabbi Acil şifasını ifsan ile Annemize acil şifa. Hayat tayyip eyle, ile. Ya Rabbel Alemin. Fazlu kereminle ya Rabbel Alemin. Bizden evvel ölenler rahmet eyle, kabirlerine nur eyle, derecelerine ale eyle. Recep, Hüseyin, Şükrü, Hüsnü, Bilal kardeşlerimiz, Ayşe, Asiye, Nuran, ref, ref, ve Nadire hanımefendi kardeşlerimiz. Bizden dua istiyorlar, kabirlerde yatıyorlar, halleri sana malumdur ya Rabbi, azapları varsa deforaf ile, İstirahatlerini müzdad ile. Sen fazl-ı keremli kabirlerine nur eyle. Amin. Mutlaka ya Rabbi ahirette cennetinle müşerref eyle. Ruhlana buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abdu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefsin adama veşehhu ilmullah. Allah! Allah! Allah! Allah Celle celaluk ya Rabbi'l alamin. Bu hediyelerimiz dağlar emsal rahmetler halde vasıla ile ulaştır ya Rabbi bizlere de böyle okunan okunan maknasıyla ile Amin diyen dillerin arzu, hamdana azade eyle, amin, hurmet, tahâ ve sallallahu teâlâ ala seyyidina mevlânâ muhammedin ve alâ aliyyâ teslimen kethîr'e, amülhamdülillâ rabbi. Şeref-i sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve alî ve sallâme şâhînâk. Envâtin envâtin envâtin mislimin envâtin fi hadi, envâtin envâtin envâtin